Arkadaşlar herkese selam. Süper, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Umarım herkes iyidir. İyiyiz, sizi bekliyoruz sabırsızlıkla. Estağfurullah, sağ olun. Ee, umarım çok pek etmedim. Tam 23.58 iken bağlandım ama artık bundan sonrası da biraz bağlantının problemi olsa gerek. İnşallah çok Aynen. pek etmedim. Ee, i̇lk defa katılıyorum. Ee, i̇lk defa da size nasip oldu. Daha önce kendi takipçilerimle ara ara periskop yapıyordum ama hani farklı bir uygulamada farklı bir cami beraber olmak benim için de keyifli bir duygu. Ben de bitcoin hakkında hani sizin yanınızda deryada dalmadır ama bir şeyler biliyorum ama sizlerden de dinliyor olmak ayrı bir keyif verecek. Sizlerden de çok şey öğreneceğim için ayrıca heyecanlıyım. Onu da söylemek isterim. Ee, şimdi iziniz olursa ben biraz hani kendi ilgi alanım ve nelerle ilgilendirme dair bilgi vereceğim ama biraz daha e, yüksek performans sağlayabilmek ve herkesin istemiş olduğu veya sormak istediği sorularda yanıt bulabilmek adına e, biraz da hani soru cevap gidelim isterim. Bu arada Spectre'a merhabalar. E, merhaba MTV, Curious Rookie. Bizi de görüyorum. Merhabalar. Sağ olun. Hoş bulduk. E, arzu ederseniz ilk başta biraz soru cevap gidelim. Nelerden bahsetmemi istersiniz? Çünkü konu çok geniş. E, Zaman herkesin kısıtlı olduğu için biraz daha nokta atışı da gitmek adına faydalı olmak adına ben sizlerden dinleyeyim nelerden bahsetmemi arzu edeceğinizi. Ona göre de ilerleyelim. Nasıl ne dersiniz? Çok soru vardı Spektra Spectro en azından bayağı bir kurmuştu kendini. Peki alalım o zaman Spektra'yı. Önümde altın grafiği bakıyorum ve tam eminim. Altın grafiği bakıyorsunuz. Yok şimdi altından konuşulacak diye akşam. Hani en azından bir fikrim olsun diye altın diyor. E şimdi normalde tabii biz BTC grafiğine biraz işte altcoin grafiğine bakmak zor takip etmediğimiz için bilmiyorum. En azından bir bilgim olsun diye açtım, indikatörleri falan koydum hani altının teknikliği yanda temelini aslında ben sizden dinlemeyi düşünüyordum. Gerçi gelmedi ama soru şu an ziyarete birazcık hazırlıksız yakalandım o yüzden. Estağfurullah estağfurullah. Yani kısmet olursa daha çok konuşuyoruz. Hani ben e, elimden geldiği kadar hani bu konuda e, az çok takip eden arkadaşlar da görür. Hani ben bilgis Anlamanın çok doğru olduğu inanmıyorum. Ee, yani ilmin bir zeketi vardır veya İngilizlerin deyimiyle bu bir royalty'dir. Bence herkes herkese bunu paylaşabilmeli. Geri kalan nasıl kısmettir. Kim değerlendirir, kimse değerlendirebilir, kimse değerlendiremez. Ee, dolayısıyla da bu arada sordu gelmek üzere galiba gördüğüm kadarıyla WhatsApp'tan ulaştı bana. Ee, i̇sterseniz şöyle yapalım. Altın ne, neden bu kadar önemli? Şimdi dinleyen arkadaşlar hani Kral Julian Altın Foulad diye aratırlarsa e, ben altının tarihçesinden de daha önce birkaç kere bahsetmiştim. Altını biraz e, hani klasik olarak hem flodumun ana hatları üzerinden hem de altının temeli nedir, nereden kaynaklanıyor e, bunlarla ilgili ben başlayayım. Aslında bakarsanız altın sanıldığının aksine dünyada oldukça az olan bir metal. E, hani insanlık tarihinin başlangıcından beri aslına bakarsanız ta yontma taş devrine kadar e, gidebilirsiniz. Altın hem gücün hem iktidarın hem zenginliğin bir göstergesi olmuş olan bir metal. E, Romalıların hani sarı metale aurum demesinden kaynaklanan aurus veya şu an periyodik tabloda Au isminin geldiğini e, hepimiz biliriz. Ben aslen e, benim hani uzmanlık alanım e, metallerci bilimi, e, benim bitirme master ve doktora tezlerim de altın üzerine. Yani dolayısıyla altına 2002 yılından beri. Akademik anlamda da hani üniversite izliğinde olsun, piyasada trader olarak olsun. Bir de ayrıca ekonomisini seven birisi olarak da farklı boyutlarda inceleme fırsatı olmuş olan birisiyim. Yani hem alaylı hem mektepli hem de e, birçok alanda hani trade anlamında veya finansal tool anlamında da İngilizlerin söylediği veya yabancıların söylediği gibi denemediğim için e, birçok kişiye göre aynı hani birden fazla açıdan da bakabiliyorum altına. E, aynı zamanda... Ciddi anlamda iletkenliği ve e, kapabilitesi itibariyle fiziksel ve kimyasal özellikleri nedeniyle de ciddi yer buluyor. Altının şöyle bir özelliği var. İkamesi çok zor olan bir metal. Yani altının yerine dünyada tıptan tutunda da e, elektronik sektörüne barıncaya kadar gerçekten ne bir şansına münasır. Hani noble dediğimiz veya soy metal dediğimiz bir metal. İyi hayatınca... akşamlar arkadaşlar. Söre hoş geldiniz. Merhabalar, hoş bulduk. Üstad'ım nasılsınız? Sağ olun. Sizi sormalı, siz Teşekkürler, sağ olun. Bir anda girdim, böyle böldüm yayını. Kusura bakmayın. Buyurun, devam edin. Estağfurullah. Ee, dolayısıyla aslına bakarsanız altın ta insanlığın ilk başlangıcından itibaren bugüne kadar geliyor. Ve e, çok enteresan bir bilgi vereyim size arkadaşlar. Altın, insanlık tarihinden beri bugüne kadar çıkarılan bütün altının toplam miktarı, hep topu iki tane olimpik havuzu dolduracak kadar. Sanılanın aksine Ciddi anlamda altın aslında e, miktarsal anlamda az. E, hani annelerimizin kolundaki o burma bileziklerden tutsun da kolyelere kadar veya cep telefonlarında özellikle ilk çıkan o cep telefonlarında kullanılan 1,5-2 gramlık altınlara kadar hepsini topladığınızda mesela İstanbul tekniğe giden varsa özellikle havuzdan sonra havuz yapıldıktan sonra son 5 senede orada bir olimpik havuz var. E, görsel olarak kafanızda da canlandırabilmeniz için söyleyeyim. O havuzdan iki tanesini doldurduğunda hepsi olmuş gitmiş oluyor. İki tane olimpik havuzu dolduracak kadar bir altından bahsediyoruz tüm dünyada. Yani bütün kavga, e, her şey, hepsi topu, iki havuz dolusu metal için. E, sanayide yer bulunması özellikle altını farklı bir noktaya getiriyor. Kolay bulunabilen e, bir metal değil. Ve e, korozyon denir, e, yani paslanmaya, farklı metallerle veya meteorolojik koşullar. Metallerle etkileşime varıncaya kadar da ciddi anlamda rezistans göstereme, kolay kolay başka maddelerle de etkileşime giremiyendir. Neler olduğu için de yani e, mezarlıklarda falan açıldığında altın sikkeyi kadar kolay ve bozulmadan kalmış olmasının sebebi de yani rutubete e, farklı metallerle etkileşime girmiyor olmasından dolayı. E, bu anlamda altın hani hayatımızın içerisinde farkında olduğumuzdan daha farklı alanlarda da e, rahatlıkla yer buluyor. Bu işin endüstriyel kısmı. Metal kısmına gelecek olursak da, e, burada metalinin bir sorusu var. E, i̇sterseniz kısaca bir toparlayayım sonra soru-cevap. Metali ilk olarak sözü size vereceğim, sizin sorunuzu bizzat yanıtlayacağım. Bu işin tabi hayatımızın içerisinde endüstri devrimlerinden e, birinci, ikinci, üçüncü sanayi devrimlerine gelinceye kadar birçok alanda alüminiz kullandıkça değerinin de farkındalığı. E, kullanandan, üretenden veya zinet eşyası olarak satanlara varıncaya kadar birçok kişi içinde e, belli bir anlamın üstünde değer ifade etmeye başladı. O yüzden hep hayatımız içerisinde yer aldı. Bu işin e, endüstriyel günlük kullanım ve normal kısmı. E tabii insanlığın ilk bulduğu ve aynı zamanda da e, işlemeyi ilk becerdiği metallerden birisi olduğu için de takı olarak, zinet olarak da kullanıldığı için e, özellikle M.Ö. 4000'lerde, 5000'lerden itibaren yapılan kazılarda çıkan altın takı, e, Tunç çağından itibaren de artmış olan e, takıcılıkta altının yer edinmiş olması da aslına bakarsanız 1490'lara kadar da altını. E, acaba bu takı mı olsa daha iyi, farklı mı olsa daha iyi bir noktasında hep, hem bir insanları soruyla hem de teknoloji de geliştikçe altının cazibesi artıp şekillenebilirliği fark edildikçe de diğer metaylarına kadar getirdi. 1490'lara geldiği zaman ne oldu derseniz de e, işin güzel dünyanın ilk AVMS'i olan Kapalı Çarşı yapıldı. 1490 tam tarihini şu an hafızam yanıltmıyorsa yanlış bilgi vermemek adına e, 1400 Sultan Mehmet evinde yapılıyor. İstanbul'un fethinden 14-15 sene önce olması lazım. lazım. Önce 1490 dedim kusura bakmayın. E, o tarihten sonra e, anlık hmm. olarak orası Altın ticaretinin de, nakliyesinin de söz konusu olduğu bir e, AVM olduktan itibaren de İpek yolu, baharat yolu üzerinde olması ve İstanbul'dan çıkan e, kervanların veya ticari filoların, donanmaların Londra'ya kadar gidiyor olması ve bunu gören sömürgelerin de keşfedilen e, 1492.000'in keşfinden sonra ve da da dünyada fark da da edilen metallerden ve e, madenlerden sonra da altının bir, biraz daha üste çıkmasından dolayı Artık 1990'lara kadar bir bilinmeyecek. Kimi zaman Bizans altında, kimi zaman Hitler'in altında olmak üzere e, ilk yanmalarda veya ilk problemli durumlarda da el kolundan veya elde eline taşınan bir metal olarak hayatımıza geldi. Altının şöyle bir özelliği de var. Çok kolay servet transferi yaparsınız arkadaşlar. Bugün 1 kilogram altın aşağı yukarı 31.1 gramının bin, yuvarlak hesap 1250 dolar olduğunu varsaydığınızda aşağı yukarı 160 bin liraya çok yuvarlak hesap söylüyorum. E, tam rakam bulmak isteyen 1250, 1265 çarpı 31.1 e, çarpı 32 yaptığı zaman da aşağı yukarı yoluk rakamı da bulursunuz. E, özellikle savaşlardan neden, savaşlar nedeniyle göçlerin yoğun olduğu noktalarda finansal olarak çok kolay servet transferinde kullanıldığı için de altın diğer metallere nazaran her daim daha farklı bir alan bulmuştur. Şimdi e, gelelim finansal koşullara veya finansal olarak altın değil bu kadar önemli derseniz de finansal olarak aslına bakarsanız bu iş 1970'lerin başına kadar altın aslında gözdeydi. Şimdi ekonomi olarak baktığınızda bir ülke olarak para basmanız gerekiyor. Bu bir ülkenin devlet olmasının nişanelerinden bir tanesidir. Nedir bunlar derseniz bir ordunuz olacak iki bayrağınız olacak, üç kendinize ait bir anayasanız olacak, dört kendinize ait bir marşınız olacak, kendinize ait bir sınırınız olacak ve kendinize ait bir meclisiniz olacak. Bütün bunları yaptıktan sonra, hep topu altı şeyden bahsediyorum, bunlardan bir tanesi olmadığında kendinizi ne kadar paralarsanız paralayın, asla devlet olamıyorsunuz ve sonunuzu da e, para basacaksınız. Dikkat edin. Osmanlı coğrafyasında ve Osmanlı döneminde bakacak olursanız onu daha net görürsünüz. Her padişah tahta çıktığında e, o dönemde basılmakta olan Paralar onun adına çıkmaya başlar. Bu aslında hükümdarlığının bir göstergesiniz. Orhan Gazi, Osman Gazi, hani 1299'da Osmanlı kurulmuştur. E, i̇lk altın para basılmıştır. Orhan Gazi, Osman Gazi döneminde. E, ondan önce Bizans dönemine gelir, ondan sonra Bizans dönemine gelirsiniz. Ee, Boğrama, Batırama tarafında da baktığınızda Justinianler, Augustus'lar da hepsinde hem kendi dönemlerinde basıldığının göstermesi hem de hükümdarın devletin kralının veya yöneticisinin ben olduğunu da göstergesi olması için insanlar para basmışlardır. Bu anlamda da insanlar 1970'e kadar ülke ekonomileri para basarken paranın basılması gerekiyor. Bu paranın ne kadar basılması gerekiyor ve şöyle bir fikir ortaya çıkıyor. Tabi bunu dönem dönem farklı e, ekonomi dönemlerinde hocalar akademisyenler veya finans sektörünün ileri gelen adamları e, farklı parametrelerle veya farklı konularla açıklarken en sona konuşuna geliyor herkes sahip olduğu altın miktarı kadar para basacak dolayısıyla ekonominizin gerçek anlamda ne kadar güçlü ise o kadar altın basarak e, ve o kadar para pardon, o kadar para basarak e, ticarete yön verebileceksiniz. Eğer bunu karşılayamıyorsanız da arka tarafta borç alacaksınız veya ona göre kendi ekonominizi daha çok zenginleşecek şekilde artık satıp savarak mı derseniz daha çok çalışarak mı derseniz o dönemin koşullarına göre büyüteceksiniz. Yani bu şu anlama göre eğer sizin bir kül altınınız varsa siz devlet olarak aşağı yukarı 140 bin liralık para basabiliyorsunuz ve 140 bin liralık parayla ticaret yapabiliyorsunuz. Yani mal ve hizmet satıyorsunuz. E, İthiharat, ihracat yapıyorsunuz ve işi e, o tarafa doğru da hani kendi e, hedefinize doğru da yönlendirip sonuçta devletlerin de amacı bir şekilde sosyal devlet olmakla beraber de bekası için, gelecek nesiller için de bütçesinde e, fazla vermek durumundadır. Hani bütçe açığı veya bütçe fazlası verirler. Genelde mesela Almanya'ya dikkat edin. Hep bütçe açığı, bütçe fazlası vardır. Bizim gibi kalkınmakta olan ülkelere bakacak olursanız da hep bütçe açığı verirler. Bu şu anlama gelir satın aldıkları mal tutarı veya mal ve hizmet tutarı sattıkları mal ve hizmet tutarından daha az. Dolayısıyla da buna daha fazla. Bu da ne anlama geliyor? Siz hep her sene, mesela bu sene 45 milyar dolar civarında dışarıdan finansman bulmak zorundasınız gibi düşünün. Dolayısıyla da elinizdeki altın kadar para basmanız gerektiğinde de ekonomi daha kontrollü oluyor. Ölçebilecek kadar elinizdeki mal kadar veya elinizdeki altın kadar bastığınız herhangi bir şekilde ekonomik anlamda bir problem olmuyor. Bunun iki tane artısı var. Bir tanesi e, elinizdeki altın altın kadar para bastığınız için, sesim geliyor mu? Geliyor. Elinizdeki Denizdeki altın biktarı kadar para bastığı için bir ekonomi oluyor. Her şey kontrol altında oluyor. Şimdi normalde şöyle bir şey vardır arkadaşlar. Hepimizin her devletin bir merkez bankası vardır. Bir da, daha doğrusu darphanesi vardır. Ee, ufak da bir vereyim. Darphane nereden gelir ismini bilen var mı bilmiyorum. Kısaca onun bilmeyen arkadaşları için paylaşayım. Darp etmekten gelir. Yani evvelden e, yuvarlak şekilde veya sikli şekilde parayı yere koyup kalıbı üstüne insan figür, çiçek veya neyse işlemiş olduğunuz bir mühürle yüksek güçle altının üstüne vururdunuz. Altını darp ederdiniz. Altını darp ettiğiniz için doğru orası aslında paranın darp edildiği veya ve metalin artık para anlamına geldiği darphane yeri ism almaya başladı. Darphane ismi oradan gelir. Darp kelimesinden gelir. Şu an İstanbul'da bir tane e, Dikilitaş mevkinde bir tane darphane vardır. Metal para basılır. eee Diğer tarafta da Merkez Bankası mahfası vardır. Ee, o da Ankara'dadır. Türkiye'deki kanun gereği de merkez bankaları, mesela Türkiye'deki merkez bankası, Türk parasını koruma kanunu nedeniyle de toplamış olduğu tedaviden geçmiş olan paraları imha edemez, yakamaz, yasaktır. Şeridir dediğimiz e, böyle yüksek hızlı dönen mikserin ucundaki minik parvaneler gibi düşünün. Toplanmış olan paralar önce denilir, geçersiz hale getirilir. O paraları Shredder'dan geçirip artık kullanılmaz hale getirdikten sonra Beyaz yakalı arkadaşlarımız daha çok aşinadır. Evrak imha makineleri vardır. Onun biraz daha farklı çalışan modunu düşünün. Ee, o paraları imha edip toprağa gömmek zorundadırlar. Yakalamazlar da böyle büyük balyalı halinde, banknot halinde ya da banknot katlayıp toprağa gömerler. Bu şekilde muhafaza ederler. Şimdi gelelim konumuza. Ee, Elimizdeki bu para miktarı kadar bas, basmayı 1971'e kadar devam ettirdik. 1971'e kadar devam ettirdikten sonra Amerika Birleşik Devletleri dedi ki, şu an bir paranın satın alma gücü var. Ancak ben artık e, 1971'den itibaren elinizdeki merkez bankasının sahip olduğu altın kadar değil, istediğiniz kadar ve benim izin verdiğim kadar para basılmasına izin vereceğim dedi. Bu da ne anlama geldi? Artık elinizdeki altın miktarı 100 kiloysa isterseniz 130 kilo basacaksınız, isterseniz e, 500 kilo basacaksınız. Fakat iki tane şart var. Bunlardan bir tanesi şu. Elinizdeki para Amerikan doları bak zorunda. Yani ne anlama geliyor? Dünyada rezerv para denilen bir şey vardır. E, şu an dünyadaki ticaretin %67'si Amerikan doları üzerinden. Eder. Nedir bu Amerikan doları derseniz de işte, petrolün toplumda, uluslararası ticarette, ülkelerin birbirine olan borçlanmasına, nakit akışlarına varıncaya kadar herkes kendi para verilmeli dolara çevirir ve dolar üzerinden bu ticaret devam eder. Ek bir bilgi vereyim. Dünyada her merkez bankası bağımsızdır ama her merkez bankasının da bağlı bulunduğu BIS diye Adı verilen merkez bankalarının da merkezi olan Banking of International System diye geçer. Farklı adlandıranlar da vardır. BİS herkes aslında elindeki rezervin ne olduğunda raporlar. Dolayısıyla elektronik ortamda da aslında bugün hangi merkez bankasının elinde ne kadar metal var, ne kadar kağıt para var, ne kadarlık hazine kağıdı var. Bunun hepsini artık hemen hemen herkes biliyor. Yani merkez bankası ihaleye çıktığı zaman ne kadarlık ihale yaptığını biz günlük duyurularından biliyoruz. Ama aslında herkes kimin yani bütün merkez bankaları aslında kimin elinde ne var ne yok biliyor. Şunu asla unutmayın. Dünyanın en büyük traderları merkez bankalarıdır. Geri kalan herkes onların e, altındaki öğrencilerin öğrencilerinin öğrencisi altında büyük bankalar vardır. Büyük fonlar vardır. JP Morgan, Merrill Lynch, Goldman Sachs gibi. Ee, onun altında da bölgelerin veya ülkelerin büyük bankaları vardır. Yani Garanti Bankası, Akbank gibi bizim ülkemizin büyük oyuncuları vardır. Ama bu piramidin sisteminin tepesinde de aslına bakarsanız BIS denilen sistem vardır. Şimdi 1971'e bir de şöyle bir şey söyleyeyim. Ee, Birçok arkadaşımız da bilmeyebilir. Ee, banknotla kağıt para arasında bir fark vardır. Birçok kişi bunun farkında değildir aslına bakarsanız. E, banknot veya silver banknot diyeyim, biraz daha tüyo vereyim size özellikle konfederasyon dönemindeki basılmaya olan e, Amerikan dolarlarından tutun 1970'leri varıncaya kadar basılan Amerikan dolarlarında da bunu görebilirsiniz lütfen google'layın e, 20 USD silver banknot yazdığınızda görsellerini şu an ebay'de satılır ikinci el değeri de vardır bunların e, bunların arka tarafta hepsini Görüyorsunuz, olursunuz. Ee, bu şu anlama gelir. Elinizdeki dolar kadar para basacaktık ya. Aslında o 20 doları siz götürüp herhangi bir yere, dünyanın herhangi bir yerinde, herhangi bir bankaya verdiğinizde size 20 dolarlık altın vermek zorundadır. Buna aslında biz banknot yani bankanın notu, bankanın senedi veya bankanın kağıdı deriz. Tam Türkçesi banknottur. 1971'e kadar bu böyleydi. Paranın gerçekten bir anlamı vardı. Bir satın alma birimiydi. 1971'den sonra Amerika Birleşik Devletleri bu parayı kaldırdıktan sonra bu kuralı kaldırdıktan sonra ve yerine ben size Amerikan dolarını getiriyorum buna gerek yok dedikten sonra da artık biz kağıt paraya döndük. Türkçe'de bunun çok fazla e, anlamı veya çok fazla kıymeti yoktu. Bizim için hep kağıt para kağıt paraydı veya banknot marknottu. Hala da da birçoğumuz bilmez. Hani yanlış anlaşılmasın cehaletten dolayı değil, hiç denk gelmemiştir. Bu biraz da konu spesifiktir ama e, araştırdığınızda dünya ticaretinde aslanların evlendiğini görmek adına da önemli bir yerdir. 1971'e geldikten sonra Amerika Birleşik Devletleri herkese karşısını aldı. Aldığı veya dedik ki artık ben merkez Bankı dünyanın merkez bankası veya ağ babası benim SDR denilen bir sepet vardır. Dünya büyük oyuncularının, büyük devletlerinin, para birimlerinin tutulduğu bir sepet. Ee, bu sepette bu rezerv parada ben olacağım. Ve, bur, bir dakika bana bir mesaj geldi ama bu ben midir? Discord ayarlarını, bildirimler, mesaj. Arkadaşlar 30 saniyenizi rica edeyim. Ben kendim... Süper olur hocam. Çünkü biz bunu bir de kaydediyoruz hocam. Daha sonra gelemeyenler izlesin diye. Sizden de izin alıp yayınlarız daha sonra yine bu kanalda. E, faydalansınlar Anladım. diye. Çok da keyif alıyoruz biz. Hazır ara vermişken teşekkür etmek istiyorum ben. Estağfurullah. Umarım sıkmıyorumdur sizi. Ben biraz hani konuşmayı da seviyorum. Laf da lafı da açıyor. Yok hocam. Yetiyorum. Çok keyif alıyoruz. Sağ olun. Eksik olmayın. Bu arada. Çok güzel bilgiler öğrendik sayenizde. Estağfurullah. estağfurullah. Sizi bir 30 saniye bekleteyim izniniz olursa. Tabii tabii hocam. Ne demek? Bildirimler kısmı. Ben Yaptı de... onu. Hakkı Derik. Onu yaptık. O çözüm Bunu olmadı. Onu yaptık. Ses ve görüntüde ses etkinliği var, giriş modu var. Bunu mu kapatmam gerekiyor? Yeni bir kişi geldiğinde o sesi kapatmamız gerekiyor. Evet, telefondan dinleyebiliyorsunuz bu arada. Şu ben'in yazdığını yapmadık hocam sanırım. Hangi efendim? Ee, ben'in yazdığını, yani adınıza e, kullanıcı ayarlarına tıklayıp Bildirimlerde. Gerçi onların hepsini kapattık. Bildirimlerde şu an hepsi kapalı. Hı -hı. Metin okuma bildirimleri. Ee... Tüm bildirim asla tapın hocam ona da. Aynen asla tıklı şu an. Ee, ses görüntüde giriş aygıtı default. Çıkış aygıtı default gözüküyor. Giriş sesini mi kapatmalıyım? kapatmalıyım? O muhtemelen şey. Sizin çıkış sesiniz ya da size gelecek ses. Muhtemelen hocam İngiliz çıkı sitesi, inbound, outbound. O Onlar değil. Şey, e, Diff'un, undiff'un'u e, kapatmak gerekiyor. da galiba. Bildirimleri gelince hocam asla diyorsunuz değil mi? Metin okuma bildirimlerine. Tabii tabii asla tıklı şu an. E, diğerlerin hepsi de kapalı yani şu anda. Evet. Enable unread message. Enable desktop notifications. Hepsi kapalı. Kişisel ayarlarla alakalı bir şey olması lazım. Çünkü Sörd'e geldiğinde SIR'de böyle bir sıkıntı olmuyor. İkişisel ayarlar kısmına baktığımda... Ee, evet bir arkadaşımız bulmuş ama bu 1 dollar, dollar in silver payable. Bunu gören arkadaşlar varsa lütfen dikkat etsin altına. Ee, ben ayarları yaparken, siz de o esnada en azından şey yapmış olursunuz. Ee, bu kağıt parayı götürdüğünüzde şu an herhangi bir, yani o sistem geçerli olmuş olsaydı Örnek veriyorum yeni Yenibosa'daki Ziraat Bankası'na bunu götürdüğünüzde size 1 dolar şu an kaç gram gümüş yapıyorsa o kadar gümüşü elden vermek zorundaydı. Yani elinizdeki şubenin, gittiğiniz şubenin veya merkez şubelerin elinde bir metalin, değerli metalin hazır bulması gerekiyordu. E, i̇ş bu noktadaydı. Bu arada ben başaramadım çok da fazla Şurası, geçtim. Şurası ben da... görüntüyü attım sana. Tam vakteyi kapatacaksın. Diffen undiffen yazan yeri kapatıyoruz. Notifikasyon kısmında. Ben de o menü gözükmüyor. Ee, yukarıdaki for all channels, for current selected channel, never var. Ama alttaki soundlar çıkmıyor. Bir daha bakayım. Discord'un bir appi var, yani masaüstünü yüklenen bir de webten giriş girmiş yapılan versiyon. Belki ondan kaynaklı. bilemiyorum. Bir saniye. Şimdi, şimdi olmuş olması lazım. Sesim geliyor mu? Geliyor hocam. Geliyor. Galiba çözüldü. Gelmiyor Aynen çözüldü. Süper. Tamam. Eline sağlık Warlock. Warlock teşekkür <gülüyor> ederiz. Teşekkür ederiz. Geliyor geliyor yine geliyor. <gülüyor> Yok, ben, benden kaynaklanmıyor o zaman arkadaşlar. Onu söyleyeyim yani. Kullanıcı giden çaldırma gelen bas konuş etkin değil. Bir saniye. 30 saniyenizi alacağım tekrar. Kusura bakmayın. Ses bir 2 deneme. Dördü yayında. Aynen. Evet Bilmiyorum. arkadaşlar, e, Üstad ayarlamaları yapana kadar kimler e, geldi bakalım burada söyleyebilirse takipçilerimden. Sanırım ben girdim sizin kanalda. Evet sanıyorlar oraya link attım az önce. Bir iki gördüm ben de attım oraya ya şimdi baktım da. Hainler. Beni duyabiliyor musunuz? Diyoruz o duyuyoruz sıkıntı yok. Demin görüntüyü attığım yerin en altına doğru indiğin daha bir sürü şey varmış. Orada yazıyor. Ee... Hepsini kapattık onların. Ha user coin kapamıştı. Ha tamam. tamam. tamamı kapalı tamam. artık. bunun tamam. yani evet. bir ilerleme aşaması benim kendi sesimi kapattım. Yok <gülüyor> <diyeceğim. gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> yani... arkadaşlar üstatlar konuşuyorlar. Ee, ben de dinliyorum buradayım. Hani bana da ekstra'dan soru gelirse cevaplarız yani. Hani sır yayında yok zannetmeyin. Buradayım dinliyorum. Ben devam edeyim kısaca. 1971'e geldik ama bir türlü geçemedik 1990'lara. Özellikle 1971'den sonra da II. Dünya Savaşı'ndan ayakta çıkan ekonomilerin hani Baby Boomer'ların adını verdiğimiz bir dönem vardı. 1945'ten itibaren II. Dünya Savaşı'ndan sonra doğan çocukların ve jenerasyonların deli gibi tüketime başladığı, Amerika'nın, Rusya'nın dünyanın kutuplaşmasından sonra kapitalizmin iyice canlandığı Elvis Presley'le beraber de ee, tüm dünyaya farklı kültürlerin farklı kıyafetlerin, farklı e, nasıl diyeyim, ee, farklı satın farklı şeylere sahip olmanın sosyal statü göstermesi olduğu noktada etmiz harcamaya tar başladı. Ne kadar kağıt para basmaya başladı. Kontrol eden de yok. Ee, dolayısıyla seri numarasına bakıp olan bu ülke nereye gidiyor diyen de olmadığı için Amerika Birleşik Devletleri dahil olmak üzere herkes ciddi anlamda para basmaya başladı. Ve artık 2008'e geldiğimizde bu oyun bitti. Ne anlama geliyor bu oyunun bitmesi? O kadar çok para basıldı ki para değersizleşti. Ben Bernanke zamanında, Amerikan Merkez Bankası ben Bernanke zamanında helikopter Bender birçok uzman Amerika artık halk çok para harcamaya başladı. Gelirinden çok gider yapmaya başladı ve bir saatten sonra bu sistem tıkandı. Yani bir ara Türkiye'de dönüştü. Herkes kredi kartını gırtlağına kadar boştu. Herkes iyi arabayı almış, evini almış ama nasıl ödenecek konusunda kimse bilmediği için de e, herkes elindekilerini kaybetti ve bir saatten sonra da bu çak dönmeme baş, dönmemeye başladı. Çünkü kapitalizmin şöyle bir sıkıntısı vardır. Kapitalizm her zaman kendi kendini doyurmak zorunda olan bir canavardır. Dolayısıyla da bu canavar doymadığı veya e, aç kaldığı sürece de sistem durur. Mesela dünyada bunun ilk patladığı ülke Japonya. Bu dediğimi hiç unutmayın. Er veya geç Japonya bir savaşa girmek zorunda. Ya da Japonya batmak zorunda. Çünkü Japonya ısrarla para basmış olmasına rağmen, herkese taşa para bas, basıyor olmasına rağmen, hala daha resesyondan kurtulamıyor. Resesyondan kurtulmanın bir önü, e, olayı da şudur. Nüfusunuz ürüyor, ol, büyüyor olacak. Yıllık evet. iki buçuk üstüne gidiyor olmanız gerekiyor. ve bu, ülke, bu e, nüfus Büyürken kaliteli, harcayan, üreten ve tüketen bir nesil olması gerekiyor. Şu an Japonya'da 100 yaşını aşmış olan 12 milyondan fazla insan var. Dolayısıyla da bu adamlar artık harcamıyor. Harcamadığı gibi uzun yaşadıklarından dolayı sosyal güvenlik harcamaları da belli bir yerin üzerine gelmiş durumda. Yani Türkiye'deki SSK nasıl gibi düşünün? Doktorun maliyeti, ilacın maliyeti, hastaya verilen emekli maaşı. Bütün bunları topladığınızda İş arka tarafta artık ödenmez hale geliyor. Beni dinleyen arkadaşlar şöyle bir şeye baksınlar lütfen. National Debt versus GDP. Gross Domestic Product. Yani ulusal borcun gayri safi milli hasılaya oranı. Buna baktığınızda bu oran %100'ün ne kadar üstündeyse o kadar başınız beladadır. En son baktığımda ben Japonlarda bu oran %240'lardaydı. Ve enteresandır. Türkiye'de bu oran %50'de. Şu an her şeye rağmen. Ee, Japonya'dan sonra geriye doğru da gelmeye başlıyorsunuz. Amerika'da bile bu oran yüzleri geçmiş durumda. Dolayısıyla anlaşılmadı. Türkiye'de söyleyeyim. Gayri safi e, ulusal kamu borcunun, daha doğrusu national, be, national debt derler, kamu borcunun gayri safi milli hasılaya borcu. Yani ülkenin, kamunun, devletin tüm dünyaya olan borcunu nüfusa bölerseniz, Türkiye'de bu oran 6.200-6.500 dolar civarlarında yani hepimiz şu an beni duyan herkesin şu an tüm dünya nüfusuna veya ülkelerine adam başı 6.500 dolar borcumuz var. Hani şunu diyen de olabilir. Arkadaş Bitcoin'den kazandığımızı kazandık nedir bu ya verelim de bitsin bu çile de diyebilirsiniz. Ama nüfusunuz yükseldiğinde veya borcunuz kişi başı 100.000 dolar 200.000 dolarsa o zaman çok daha farklıdır. Kromos oranın yüzde yüzün altında olması lazım. Yüzde yüzün ne kadar altındaysa o kadar iyidir. Yüzde yüzün ne kadar üstündeyse o kadar başınız beladadır normal şartlarda. Şimdi iş bu noktaya geldi. İş bu noktaya geldiğinde de artık süper. Ee, bir de Bahadır Bey enzeysallık. Ee, bunun 2010 itibariyle olduğunda unutmayalım. 2016-2017 döneminde kişi başı 6.100 dolar. Bu rakam 2010 rakamları. Devlet biraz daha para bastı. E, hani şu an kredi garanti fonundan halk devlete para dağıtıyor ya şu an yüzde ellileri geçmesinde bir sebebi aslında bu yüzde eee yedi nokta altılık oranda basılan paradan kaynaklanıyor son ikisinde de devletin vermiş olduğu teşviklerden devlet borçlanıyor diğer bir de işte biz borçlanıyoruz e, mesela burada batan ülkeler var hemen üzerinden de geçelim e, Japonya yüzde iki yüz ne zaman olmuş yüzde iki yüz elli şu an yüzde iki sürpü çünkü doğru e, Lübnan. Lübnan çok önemli değil. Hani nüfus itibariyle dünya ekonomisine söz sahibi olması veya Eurozone ülkeleri olması anlamında önemli. İtalya. Bakın İtalya'da büyük bir problem var ama yıllardır gizliyorlar. Daha ne kadar dayanacak çok merak ediyorum. Portekiz ciddi anlamda problem. Singapur. Nüfusu itibariyle çok problem değil ama problem. Amerika. 350 milyon nüfus var. Bunu asla unutmayın ve bunun çok büyük bir kısmı e, üretmiyor. Özellikle göç, göç eden nüfusun kayıt dışı çalıştığı veya çalışmadığı noktasında. İspanya, Fransa, zaten Euro bölgesinde çok bir şey kalmadı. Her şeye rağmen durumu iyi olan bir İngiltere var. Ee, dolayısıyla, <gülüyor> Doktor Burak, estağfurullah, buyurun. Onu da söyleyeceğim. Onu da söyleyeceğim. Ee, şimdi eminim ki sonuna kadar dinleyip dolar ne olacak Altın ne olacak, euro dolar ne olacak, satalım mı, alalım mı diyen arkadaşlar da olacak. Ee, onlar için de birkaç tane tiyom olacak. Söyle. Bizi bu saatte e, şey yapalım, hani bu saate kadar tuttuk. Kaçtan girelim, Vallahi valla. E, hedefinin ne olduğuna bağlı, ona bakmak lazım ama birkaç tane tiyom olacak size. Bitcoincular bize lazım, hani sizden öğreneceğin çok şey var. Size para kazandıralım ki en azından arka tarafta, Türk çünkü ben şunu çok önemsiyorum, ben. Bu devletin e, üniversitelerinde okudum, okullarında okudum. Benim bu devlete bir borcum var. Yani ben e, çok zor bir öğrencilik geçirdim. Hem çalışıp hem okumak zorundaydım ve ben bilgiyi gerçekten o saman kağıtlarında sabaha kadar not alarak, birlerinden not dilerek alırdım. Bilgi gerçekten çok kıymetli bir şey. O yüzden hani e, bu bir bayrak yarışı. E, ben hani sizden alıp da, e, birilerinden bilgi alıp birilerine verdiğim zaman da kendi görevimi yapmasaydım. O yüzden Türkiye'den de Akça'yı takip ediyorum. Ee, hani sanal para işinin e, farklı bilgiler veya farklı ön yargılarla ki ona da geleceğim birazdan. Ee, farklı bilgi, farklı ön yargılarla farklı olduğunu düşündüğüm veya kafamda soru işaretinde olduğu yerler var ama ön yargılı değilim. Hani öğrenmek için çalışıyorum, o yüzden de elimden geldiği kadar sizin gibi komünitelerin, e, toplulukların da desteklenmesi gerektiğini düşünüyorum. O yüzden elimden geldiği kadar her anlamda. Para kazanmanız veya sermayenizi arttırmanız için elimden geleni yapacağım. Ee, Zeytinliğe gömme, altın göm. Ee, altın her zaman daha iyidir. Zeytinlik, hani meteorolojik, devletin satın alma miktarı vesairesine bağlı olarak Memo Bey, e, devleti gösterir. Şimdi, e, gelelim konumuza. Ülkeler bu noktaya gelince, herkes çok borçlu ve krizler olmaya başladı. Ülkeler bunu para basarak, yani ekonomiyi canlandırmak adına, Şimdi sizin borcunuz erken para harcayamazsınız. Para harcamadığınızda sistem durur. Ve dikkat edin öncelikle arkadaşlar kriz anında hizmet sektörü durur. Ne demek bu? Yani siz 3 e, tane ekmek yiyorsanız 3 ekmek yerine 2 tane ekmek veya 1 ekmek yiyebilirsiniz. Yine görece ekmek satışında bir de olur. E, fakat hani durmaz. Hani mideye yama olmaz derler. E, eskilerin bir vardır ama... Bir diskoya gidemezsiniz, baba gidemezsiniz. Yani ben işte üç gündür reyeneye gitmiyorum, dördüncü gündür reyeneye gideyim, dört günlük göbek atayım diyemezsiniz. Dolayısıyla da özellikle dikkat edin, şunu araştırın, ee, ekonomisi hizmet sektörüne dayalı ülkelere baktığınızda ki Türkiye'de önemli bir kesimdir. Amerika'da da yüzde kırkları bulmuştur. Yani de bu hizmet sektörü dediğiniz zaman da servis sektörü yani Hostesten tutun da garsona varıncaya kadar arka tarafta hizmet sektörüne dönen ve bir şeyler piyasalarda yanlış gittiğinde e, insanların ilk para harcamasını kesmiş olduğu sektörlerdir. En çok işsizlik riskine sahip olan iniş çıkışın e, farklılaştığı noktalardır. Dolayısıyla iş bu noktaya geldikten sonra baktılar ki devlete para basalım ve para basıp bir şekilde halkı canlandıralım. Amerika buradan yavaş yavaş kurtuldu. Nüfusu genç olduğu için e, iş gücüne katılım oranı, bunu lütfen not edin, nüfusunuzun iş gücüne katılım oranı her sene artıyor ve iş gücüne katılım oranı kadar siz istihdam yaratıyorsanız, biraz dayak yeseniz de ekonomi anlamında, anlamında ilk birkaç sene, sonrasında biraz daha kendinizi toparlıyor olursunuz. E, Altın bu işin neresine diyecek olursanız da, şimdi aşağıya 2008 yılından beri dünyada yeni bir para sistemine geçilmesinden konuşuluyor arkadaşlar. Değerli metale dayalı yani 1971'e dönen, 1971'den öncesine dönecek olan orta uzun vadede dolar için çok kötü olan altın için ya da hangi değerli metal ise ki zaten altın var, platinyum var, gümüş var, bunların yerini tutabilecek başka bir metal yok. Altın için orta vadede çok çok iyi ve kalıcı olarak iyi olacak bir para birimine geçiliyor. Bununla ilgili ben altın flodumda paylaştım. Onu tekrar sizinle paylaşıyor olurum. Altın flodumda şu an değerli metale dayalı yeni bir para sistemi 2016'da Dubai tarafı, Dubai'de bir banka tarafından yapılmaya başlandı. Yani az önce resmini görmüş olduğunuz 1 dolarlık banknotun bir muadilini Dubai'de bir finans kuruluşu vermeye başladı. Bu işin birinci boyutu. İşin ikinci tarafı da şu. Dünyada bu 1971'den beri hani her televizyon programında herkes duyar ya işte hepimizin bildiği bir meşhur rol vardır. Dünyayı bunlar yönetir. Tepesinde göz vardır vesaire vesaire. Aslında bakarsanız parayı kim yönetiyorsa altına kim sahipse oyunu onlar, oyunun kuralında onlar koyuyor. Hani, hani şeye bakalım. Paranın sahibi kim olduğu çok önemli değil. Ben vatandaş olarak veya şirket sahibi olarak bu yönetmiş olduğum e, yapıyı dönütmek olan sisteme nasıl evlatacak işin birinci boyutu bu işin ikinci boyutu da bunu hükümetler veya halkması yapıyor olacak bunu milletimiz nasıl yönlendirecek veya yönetecek ikinci kısmı da bu şimdi dünyada yeni bir para sistemi zorunda şu anki mevcut sistem bunu kaldırmayacak noktada ülkelerin borç durumları var şu an 220 kat trilyonluk tezgah üstü türe piyasalarda yani paranın, suyunun suyunun veya kaldıraçlı işlem dediğimiz forex dediğimiz <gülüyor> e, artık hafı sıfırlanması yoksa, artık hafı sıfırsın, ve bu hamur bu parayı kaldırmıyor bu hamur bu suyu kaldırmıyor dolayısıyla bunun bir sıfırlanması gerekiyor sıfırlanırken bu genelde savaşlarla olur veya çok büyük ekonomik krizlerle olur duyabiliyor musunuz? Tabii, tabii. duyabiliyoruz hocam çok büyük krizlerle olur. Şu an hepimizin yani ben şahsen 2018'in ilk çeyreğinde veya ikinci yarısında kademeli de olsa savaştan daha ziyade e, bir ekonomik kriz bekliyorum. Türkiye'de değil. Sakın yanlış anlaşılmasın. Zaten krizin göbeğindeyiz. Daha neyi bekleyeceğiz hani bakıldığında Allah başka dak vermesin. Son iki senedir bizim başımıza gelenle başka bir memlekete gelmiş olsaydı taş üstüde taş kalmazdı. Bakmayın hala daha hani e, her şeyin kepsini yapacak bir noktaya geldik ne kadar doğru, ne kadar sağlıklıdır bilinmez ama hani bir şekilde konuyu atlayacak bir noktaya doğru geliyoruz. da bence bu millete Allah verdiği bir lütuf. Artık şerbetlendik mi dersiniz, acı patlıcanı kırar, çarmaz mı dersiniz ama ben hani bu devlete borcu olan bir hani Allah devlete zaman vermesin diyorum, bir şekilde atlatırız diyorum. Ama ülke ekonomide... Efendim? Hatam sevdiğiniz sağ ol hocam. Eyvallah. Aynen. Aynen. Ee, dolayısıyla e, Euro bölgesinde olsun Amerika Birleşik Devletleri'nde olsun herkesin bir şekilde bu krizle beraber elindeki bu küpük olan parayı küpük olan borcu bonoyu veya tahvili temizliği evet. olması gerekiyor. Bu iş, bunu, bunu er veya geç yapıyor olmamız gerekiyor. Bir, bir işin üçüncü ve en kritik boyutunu söylüyorum şimdi size arkadaşlar. İşin en kritik üçüncü boyutu da Dünyanın ekseni batıdan doğuya doğru kayıyor. İpek yolu diye ben e, yaklaşık bir yıldır yazıyorum. Sürekli haber yazıyorum. Bazen bana DM'den şey yazıyor. Abi kafayı mı bozdun? İpek yolunun üstte tarla mı var? Ne yapıyorsun? Ne ediyorsun? diye böyle takılanlar dahi e, bana geliyor ama dünya batıdan doğuya doğru kaymaya başladı. Tekrar ışık doğudan yükseliyor. İpek yolu dediğiniz zaman da iş şu arkadaşlar. Tekinden başlayıp, şimdi beni dinley. Yeni arkadaşlar varsa lütfen bir şey yapsınlar. Bir gözlerinde hayal etsinler. Ee, veya ben de buradan sizinle konuşurken göndermeyi başlayabilirsem dosyalarımın içerisinden de göndereyim. Pekin'den başlayıp Londra'da biten kara, hava ve deniz hattı düşünün. Bu coğrafyayı düşünün. O coğrafyanın üstündeki ülkeleri düşünün. O coğrafyanın üzerindeki limanları, havalimanlarını, demir yolu hatlarını düşünün. O coğrafya üzerindeki enerji nakil hatlarını düşünün. Londra'dan Pekin'e bir hat çektiğiniz zaman şu an o coğrafyada hem maalesef hem de çok ilginçtir ki rahat olan hiçbir ülke yok. Yani biraz şöyle kafanızda şey yapın. Çin şu an biraz kendisini toplamış durumda borçlarla uğraşıyor. Fakat Afrika'da Amerika ile savaş halinde. Afrika'nın çok ciddi bir miktarını. Hatta size güzel bir şey göndereyim. Bunu ben Floodum'da paylaşacaktım ama e, sizinle güzel bir şey paylaşayım. Elinizde olsun. Afrika'da şu an Amerika ile mücadele halinde. Kim hangi ülkede neyi buluyor, ne yapıyor, ne ediyor? Şu an Afrika yeniden canlanma aşamasında. Rusya'ya geldiğimiz zaman zaten Güney Denizi'ne inmek durumunda. Güney Denizi'ne inmeye çalışıyor, sıcak denizlere inmeye çalışıyor. Zaten laskeli bir adet üssü vardı. Mısır'la bir anlaşma yaptı, şimdi Akdeniz'i biraz daha Rusya'yı haline getirmeye çalışıyor. Rusya'dan Türkiye'ye geliyoruz, zaten bizim durumumuz malum. Çok bir şey söylemeye gerek yok, Allah bugün yaratmasın diyorum ben. Hani siyasi görüşümüzü bilmiyorum ama ben hani benim bu vatana bir borcum var. Hani bizi bu ülkeyi bırakan insanlar var, bizim de bizden sonraki insanlara en azından ayakta bir ülke yaratmamız gerekiyor. O yüzden de arka tarafta hani bu görüşte e, şey bir insanım. Hani devletime değer veren, devletin varlığını inanan bir insanım ama siyasi görüşüm bana kalsın. E, e, dolayısıyla da Türkiye'nin biraz altına baktığınız zaman Katar'dan tutun Suriye, varıncaya kadar her yer karışık şu an. Doğru mu? Suriye, Suudi Arabistan, Doğruysa? Irak, Irak e, Yemen, Bahreyn, Katar. Yukarıya çıkın. Ukrayna. Ukrayna'ya baktığınız zaman da zaten Ukrayna'nın bu belli. Bugün Saat Aşbili arka tarafta zaten durumu anlattı. intihar etmeye çalıştı. Ukrayna'nın şöyle bir özelliği vardır. İkinci dünya, ben birkaç defa Ukrayna'ya gittim. iş amaçlı. Ee, Ukrayna'nın şöyle bir özelliği vardır. Ukrayna Avrupa'ya giden bütün enerji hatlarının geçtiği yerdir. Evet, şimdi bir de şunu paylaşacağım. Siz olsanız arka tarafta Ukrayna'yı Rahat bırakır mısınız? Hani bunu şey olarak düşünmeyin. Hani insanların, ülkelerin egemenliğine müdahale olarak düşünmeyin. Şu göndereceğim bir bakın. Ee, burada ne demek istediğimi anlayacaksınız. Avrupa'ya giden her şey, bütün vanalar Ukrayna'dan geçiyor. Dolayısıyla Ukrayna'nın biraz altında Kırım'da, Ruslar'ın da Sovyet döneminden kalan büyük bir şeyleri var. Donanmaları var. Sivaslı <gülüyor> pariminde. Aynen. Rusların Akdeniz'e inmesi için... Bulunan tek üssü orası. Orayı kapattığınızda Rusların Akdeniz'in içini kapatıyorsunuz. Dolayısıyla Putin ne yapıp ne edip oraya ilhak edecekti. Bas bas bağırıyordu. Ee, Ukrayna'yı NATO'ya almaya karar verdikleri zamanında adam bir sabah girdi. Ben meydanda büyük olayların olduğu gün Kiev'deydim bir iş toplantısı için. Orada insanlarla konuştuğumda e, birçok kişi Putin'e ederken birçok kişi de biz kendimiz ettik, kendimiz bulduk. Hani Batı'ya yaklaşırken Rusların buraya kendilerinin bekası için geleceğini tahmin etmeliydik dediler. Hani halkın bir kısmı da konunun bilincindeydi. Gelelim Ukrayna'dan devam ettiğimiz zaman zaten geri kalan ülkelerde Londra'ya kadar baktığınızda da hepsinde bir huzursuzluk var. Dikkat edin her Cuma, Cumartesi Pazar günü Londra'da bir araç mutlaka bir şey yapıyor. Karabal kalabalığa dalıyor. Almanya'da bir araç mutlaka bir yere dalıyor. Arkadaş arabaların siz Mars günlerini, frenlerini kullanmıyor musunuz? Mu? Yani bu neyin amacı, neyin hedefi yani baktığında, halkın hep bir şekilde e, ayık tutmak, farklı bir noktaya yönetmek ve arka tarafta da e, o coğrafyayı yeniden şekillendirirken de insanları biraz daha kendin içlerine kapatmak. Hedef bu. Bunu yaparken de, dünya buraya doğru giderken de iki tane coğrafya geliyor arkadaşlar. Bir tanesi e, Petrolar coğrafyası. Şu an Aynen. Ee, yani çok doğru söylediniz. Bir de onlar mültecilerle uğraşıyorlar. Dolayısıyla şu an İran'ın Pekin'den Londra'ya kadar herkesin derdi kendisini açmış durumda. Dolayısıyla bunu yaparken de aslında dünyanın burada evleneceğini, buraya doğru gideceğini bildikleri için aslında burada bir güç savaşı var. Herkes burada anını programını yapmaya çalışıyor. Kendisi payını korurken de başkasının tökezlemesi veya şantaj yapmak için de. kimisi bir yerde ihtilal yapıyor, kimisi bir yerde olay çıkartıyor herkes birbirine ayar veriyor. Buraya doğru giderken de İpek Yolun hayata geçti. Şu an hayata geçti. Şu an 17 günde Pekin'den kalkan bitiren Londra'ya gidiyor. Yani 20 sene, 10 sene sorunu falan projesi falan bir arkadaşlar. İstanbul'da oturanlar varsa 3. köprünün üstünde bir tane tren yolu hattı olduğunu unutmasın. Bir yakın zamanda da bunun tweetlerini de attım ben. Bakü-Tiflis-Ceyhan hızlı tren hattının da devreye girdiğini unutmayın. Şu an Üstat o... e... Buyurun. Bölüyorum özür dilerim ama ben sör şey diyecektim de size bu gücü köprü üzerindeki tren hattı hala yapım aşamasında diyebiliyorum. Altyapısı hazır üstad. Altyapısı Alt... hazır evet. Ee, Altyapısı yani... hazır şu an şey yapılıyor. Ee, Gebze harem arası yapılıyor. Onun herhalde 13-14 ayı kalmış durumda. Zaten Avrupa tarafı da bir şekilde bitiriliyor Bulgaristan'a kadar. Tam olarak yani... e, şey faaliyet tarihi ne zamanda acaba? 2019'un sonunda devreye girmesi planlanıyor. 2019'un sonunda tamamdır Uluslar. <gülüyor> saatte 2000-2500 kilometre hızla gidecek olan bir tren altından bahsediliyor ki 8 saatte e, Çin'in bir ucundan bir ucuna gidecek olan bir coğrafyadan bahsediyoruz. Şimdi gelelim bu noktaya. İpek yolunda aslında bakarsanız olay kırılıyor. Çünkü İpek yolunu kullanan ülkeler, babaları, Çin, Rusya. İran bu üç tane de dünyanın aynı zamanda da en çok petrol üreten, petrol tüketen ülkeleri. Tabi Alibaba geliyor, hatta bir iddia dedikoduyu söyleyeyim size. Konya'da 110 bin dönüm büyük bir alan alındı. Alibaba tarafından ya Amazon tarafından Konya'da çok büyük bir yer kuruluyor. Ee, niye Konya diyecek olursanız da hızlı tren geliyor çünkü oraya. Hızlı tren geldiği zaman siz Katar'a e, veya üç saatlik uçuş mesafesinde Londra'dan Umman'a varıncaya kadar her yere rahatlıkla ürün götürebileceksiniz. Orayı bir de Konya'dan Antalya'ya inip Antalya'daki limandan veya İstanbul'a hızlı terne getirip Haydarpaşa'dan deniz yoluyla veya Şangay'dan denizden getirdiğiniz zamanda iş çok farklı bir yere doğru gidiyor. Özellikle ülkeniz için asla ama asla kaybetmeyin. Bir sene bir buçuk sene biraz tokat yiyeceğiz ama inanın bana benim rahmetli babamın lafıydı ee, Düşmanımız bile bizim kö çok kötü olmamızı istemez. Bunu asla unutmayın. Winston Allah rahmet eylesin Ustaz. Amin et bizinkine. Winston Churchill'in bir lafı vardır arkadaşlar. Ee, Winston Churchill der ki, Türkleri asla dizüstü çöktürmeyin ama ayağı kaldırmayın. Dolayısıyla biz böyle Arafta olduğumuz için, e, dikkat edin tam bir şeyler bizim için sarpa saracakken ya, bir el geliyor bizi kaldırıyor. Çünkü e, hani meşru bir laf vardır. Türkleri, e, şey, Allah Tanrı Türk'ü korusun derler. Ondan sonra Türk'ün tepesi zaman, Tanrı Türk'ü diyor esas sizi korusun o zaman derler. Dolayısıyla da biz arka tarafta e, enteresan bir milletiz. Çok geniş bir e, tarihimiz var. Hani bu anlamda da ciddi anlamda e, fırsatları da potansiyelleri de barındırıyoruz. E, i̇nanın bana ben Avrupa'da gezmediğim Lüksemburg gibi birkaç tane ufak tefek ülke kaldı. E, Birçok... Okyanus dışındaki ülkeleri de gördüm. Hani Bangkok, Tayland, ee, Singapur gibi ülkeleri de gördüm. Potansiyel itibariyle, gelecek vaat etmesi itibariyle de ülkemizin yeri bambaşka. Yani ülkenize güvenin. Onu hiçbir zaman aklınızdan çıkarmayın. Hayır, bizim ülkemizin yeri her daim bambaşka. Şöyle bu arada Alibaba'nın linkini attım. E, siteleri iki gün önce aktif oldu. Devletle beraber çalışacaklar. %80'e teşvik veriyorlar. Alibaba hesap açan. Ben LinkedIn'de takip ediyorum. E, link'ini çok, yani bugün de Link'in üzerine konuşalım size. Dünyayı hangi ülkeler tarafından gibi bir olsun, Şey, sör dediniz mı? ama anlatan arkadaşlar ben değilim değil mi? Biliyor, kral, biliyorum biliyorum. Sör, sör yazdınız ondan dedim. <gülüyor> az önce de sördünüz. Sörbol ya, el kapitoyu var şey var. El kapitoy benim. <gülüyor> Hepsi benim arkadaşlarım. El kapitoy sördür ya. Ben sadece Kral Julien'im. Çok da tutmayayım saat 12 oldu arkadaşlar. Ee, dolayısıyla iş nereye geldi biliyor musunuz? İş şuna, şuna geldi. Çin ve Rusya artık dedik ki Amerika Birleşik Devletleri'ne Acaba abi biz artık dolarla alışveriş yapmayacağız. Ee, lütfen müsait bir zamanınızda benim tweetlerimi okuyun. Hani bunları o tweetlerimin hani 100, 120 tweet'e geri git, doğru gittiğinizde böyle bir saat ayırdığınızda ben vermiş olduğum haberlerin tamamını e, mutlaka bir habere dayandırırım. Hani alıntılı olarak yaparım. Rusya artık limanlarında biliyorsunuz Türk Hava Yolları bir uç avacılık sektöründe olan bir arkadaş vardı. İndiğinizde, kalktığınızda bir inme kalkma parası verirsiniz. Yurtdışı liman harcı verirsiniz. Bunlar hep dolardır. Rusya artık dedi ki ben artık dedi bunu dedi rubleyle yapmaya başlayacağım dedi. İran artık petrolü dolarla satmayacağım, euro ile satacağım dedi. Yuan'la satacağım dedi. Artık doların uluslararası piyasalardaki değerini kalıcı olarak negatif hale getirecek aksiyonları bu İpek yolu firmaları veya ülkeleri almaya başladı. Zira sebebi şu. Eğer dolara bağımlı kalırsanız Amerikanın, Fed'in iki dudağının arasında kalacaksınız. Kendi kaderinizi kendiniz tayin edeceksiniz. O zaman kendi para biriminizle iş yapmanız lazım. Ve Amerika'yı biraz buradan çıkarmanız lazım. Ha, gelelim enteresan bir şeye. İpek yolunun yeni para birimine geçmesi için ne yapması lazım? Derseniz de altın toplaması lazım. Bakın şu an çevrede toplanan Etrafımızda duyduğumuz altın ticareti, olaylar vesaireler falan var ya. Bunlar hep İran'a giden altınlardan dolayı. Duyuyorsunuz, görüyorsunuz değil mi? Bazı davalar var, bazı konular var. Yıllardan beri Çin, Rusya, İran tüm dünyadan altın topluyor. Aslında bunlar 2005'ten beri kendilerine yeni para bilimini hazırlıyorlar. Dolayısıyla da mesela e, İngiltere ve Almanya Amerika'dadır. Büyük bütün ülkelerin merkezleri bankalarının sahip olduğu altında. 1970'ten sonra altın diğerini ortadan eksisi es kadar koruyamadıktan sonra gerek rehin olarak gerek e şey olarak e e emin olarak yani yedi emin olarak olmak üzere arka tarafta İngiltere'ye ve şeye göndermişti. E Amerika'daki Fort Knox'a Amerikan Merkez Bankası'na göndermişti fiziki altınlarımızı. Mesela bizim de şu an kendimize ait 450 tonluk bir altınımız var. Fakat bu altınımızın nerede olduğu bilinmiyor. Hatta bununla ilgili ben bir şey de attım. E, tweet attım. Bizim altınlarımız nerede? Başbakanımız İngiltere'ye gitti. İngiltere'de yani bize en azından bir şey söylesin, vatandaş olarak biz bir şey yapalım, bilelim diye. Enteresan bir anekdot söyleyeyim size. Angela Merkel'le Donald Trump'ın Oval Office'teki e, el sıkışmama krizini hatırlayan var mı? Hı hı. E, Amerika, Amerika'da şu an Almanlara ait 600 ton altın var. Angela Merkel gittiğinde 600 ton altını istedi. Trump'daki da kibarca, hadilen hadi dedi, en fazla yarısını vereceğim dedi ve trip attı. O, Oval ofisteki o krizin sebebi Almanların isteyip de altınları alamamasından ve Trump'ın hem suçlu hem güçlü olup trip yapmasından kaynaklanıyordu. Çünkü şunu biliyor, Euro bölgesinin en büyük ekonomisi Almanya. Almanya'da eğer e, Euro-Dolar olayından çıkacak olursa, Amerika'nın Amerika ekonomik durumu da belli. E, Amerika'nın ekonomik durumu da belli olduğu için dolarla, artık insanlar iş yapmadıkça git gitgide dünyada güç kaybetmeye başlayacak. Gerek haklı, gerek haksız olmak üzere arka tarafta iş, e, bir kavga ile öyle bir yerde muğlak halde bırakıldı. Şimdi e, dolayısıyla yeni para veriyor altın, dijital para. Yani ben şöyle bir şey bekliyorum. Altına dayalı bir dijital parayla önümüzdeki 10 yıl, 15 yıl içerisinde artık ticaretin başlayacağını öngörüyorum. E, lütfen not alın. Bir gün size doları anlatayım. Ee, 10 15 çok değil mi ya? Yani biraz fazla benim gibi. Yani Zaten bizim cebimize de... girmesi, bütün dünya tarafından kullanılıyor olması için genelde 10 15 olur ama hmm. üstat dediğimiz duran hani, de olabilir. Daha hari kendi olabilir. Çünkü bu biraz ile alakalı bir şey. Eğer yani, dijital ve değerli metreye dayalı bir paradan bahsediyorsak, hani şu an Türkiye'deki akıllı telefon kullanım oranı bile hala daha yukarlarda. Tepesinde fener olan Nokia'yı idare ediyoruz yani hala daha Bakmayın hepimizin cebinde iPhone'u var, Samsung'u var ama hala daha telefonu gerçekten alo alo olarak da kullanıyoruz yani. O yüzden e, biraz daha dijitalleşmeye ihtiyacımız var ki biz Coraca'nın en çok teknolojiyle işi dışı olan ülkelerinden bir tanesiyiz. Kazakistan'dan tutun Orta Afrika cumhuriyetlerine varıncaya kadar Dominik'ten e, Amazon ormanlarına veya e, Rusya'daki steplere veya bozkırlara varıncaya kadar Google'ın getirmiş olduğu internet balonlarının hepsinin belli sebebi var. Bütün herkesi online yapmak, e, tek ticaret, tek para birim iş götürmek. Bunun biraz zamanı var ama daha erken olur mu? Her şey mümkün. Ama şimdilik bir 10 ile 15 yıl diyorlar bakıldığında. E, şimdi gelelim. Evet, duyuyorum. Buyurun. Hangi yüzdeyi? Türkiye'de yüzde 40 seviyesinde şu an. Rica ederim. Ama BTK'daki her sene, her ay özür dilerim veya her sürekli BTK Go.tr'de Türkiye'deki bilgisayar ücretim bağlı olmak veya ona biraz yardımcı olmak adına BTK BSM operatörlerinin e, Walletşehir denilen pazardan ne kadarlık gelir aldıklarından tutun da aktif abone sayılarına kadar her şeyi verirler. E, BTK genelde e-maileri üzerinden hangi marka cihazın kullanıldığını da bilir ama rekabet aykırı olmaması için açıklanmayabilir. Ama genelde arka tarafta e, üretici firmaların Türkiye'ye getirdikleri, ithal ettikleri adetlerden, marka ve modellerden şeyi görebilirsiniz, tahmininde bulunabilirsiniz. Zaten firmalarda bunu açıklar. Türkiye'de şu kadarlık e, akıllı cihaz derler. E, pazar payı var, bizim de pazar payımızın şu olduğunu düşünüyoruz derler. Pazar payı araştırmalarında da genelde Arthur Andersen veya e, KPMG gibi büyük araştırma firmalarının da raporlarından da 3 aşağı 5 yukarı doğru rakamları ulaşırsınız. Üstadım, e, sizi çok fazla yormak da istemiyorum ama bir soru sormak istiyorum. E, bu Hı. arada hoparlör açık herhalde birinde. Sesim geliyor değil mi? Sıkıntı yok. Yok sorun yok Üstadım. Çok net geliyor. Tamamdır. Üstadım şimdi ben şunu sormak istiyorum. Bu da benim aklımda olan bir soru. E, siz de hani bu konuya benden daha fazla olduğunuz için soruyorum. Şimdi. Aha. 2009-2008 senelerinde Bitcoin hayatımız, Bitcoin çıktı, 2010-2011 gibi hayatımıza girmeye başladı. Ve şu anda ciddi anlamda, ekonomik olarak gündemimizde fazlasıyla yer ediniyor. Hatırlar mısınız, bir zamanlar Amero çok söz edilmişti. Işte, Doğru, Meksika arasındaki evet, Kuzey Amerika para birimi. Aynen, lakin sonradan aktif olmadı diyebiliyorum. Yani şu anda hala, şu an aktif mi Amero? Amero aslına bakarsanız aktif idi ama hani aktif olma anlamında çalışmalar yapılıyordu. Belli bir istasyonda yapılmıştı. Fakat sonrasında Trump'ın gelmesiyle beraber iyice iş e, Meksika çıkmasına girdi. Yani peki ben Buyur. şunu sormak istiyorum üstadım. Şimdi e, Bitcoin çıktı bu zamana kadar. Hatta bundan 5-10 sene öncesine kadar e, hani e, ekonomi ekonomi şey e, hangi dergiydi? Bu Rothschild'in dergisi ismini unuttum şimdi. The Economics. Kendileri The hatta e, ke kendileri hatta e, bir nevi Bitcoin'in işaretini verdiler geçmişte yani. Bir yandan alttan alta biz dünyayı yönetiyoruz. imajı çiziyorlar. Aynı zamanda dünyayı da yönetiyorlar. Şimdi ben şunu sormak istiyorum. Şimdi Bitcoin hayatımıza girdi. Lakin e, altına endeksli olarak herhangi bir çalışma şu anda net olarak görünen bir şey yok. Onun dışında e, çok fazla altcoin var. Yani ciddi bir çeşitlenme var. Yani şu anda hani e, orta düzeyde bir Arge çalışmasıyla bir Bitcoin üretilebilir şey altcoin üretilebiliyor. Doğru. Ben şunu sormak istiyorum. Geleceğe yönelik dijitalleşme anlamında Bitcoin bir e, şey olabilir mi? Hani sadece ön çalışma. Yani Bitcoin ile bakarsın. bu işe yapışını... ee, hani çok dürüstçe söyleyeyim. Şimdi şöyle bir şey var. Bitcoin konusunda ben şu an katılmış oldum ve bana sağ olsunlar ev sahipliği yapan ve bir saatten fazladır benim yani insanlığın yanında konuşmayı biraz haddi aşmak olarak görürüm ama mantalite anlamında bitcoin de, nedir derseniz veya bitcoin bir şey midir derseniz evet bitcoin bu işin ilk adımı yani bitcoin'de durumun nasıl olduğu e, insanların bunu nasıl konumladığı nerede bunu kullandığı nasıl yapıldığına varıncaya kadar aslında çok ciddi bir test ortamı da oldu yani, şunu asla unutmayın önümüzdeki dönemde arka tarafta e, ciddi manada davranışlar finansının da ön planda olacağı bir pazarlama veya bir finansal araçlarda olacak. Dolayısıyla Bitcoin'in de davranışlar finansında da nasıl davrandığını, nasıl ortaya çıktığını görmesi adına da çok ciddi bir alandır. Ve tabi ayken girenler de hani bunun e, semeresini gördüler. Hani eğer arkadaşlar sıkıcı olmuyorsa bir 15 dakika daha uzatayım Bitcoin ile ilgili farklı bir şey daha paylaşayım sizinle eğer öderseniz. Nasıl gidiyor hani sizin yorumlarınız önemli. Yani Dinliyoruz size, hocam. Ama hani... Dinliyoruz hocam. Biz de değerlendirme yapacağız. Ya yani bize bize de bir cevap almak tadırsın. Estağfurullah canım Estağfurullah ev sahibisisiniz tabii ki. Estağfur hocam mesela bir şey dediniz benim aklıma da takıldı serveti taşımak altınla çok kolay dediniz. Doğru. Bir kilo altın ama. Dijital paralar söz konusuyken yani e, saniyede atabildiğim bir şey varken, saniyede direkt evinde evinde kasaya falan saklamadan cüzdanın cep telefonunla alabildiğim bir şey varken servet taşımak için altın kullanılır mı sizce? İşte işin en güzel tarafı o, işte dicirli kısım da o. ne diyecek olursanız şimdi bu İpek Yolu kavgasında Çin, e, Rusya ve Amerika şunu fark etti. Bu kavga esnasında hani who owns the gold, rules the game veya rules the world derler ya yani altına kim sahipse o kuralları okuver veya dünyayı o yönetir misali ee, olay şu Amerika şuna karar verdi ben, bu adamlar ee, bizimleki parayla dünyadan altın toplayacaklar altın topladıkları için de ee, bir şekilde dolar almak zorunda dolar para harcamak zorunda çünkü bütün dünyada uluslararası piyasalarda altın dolarla alınır, satılır. Ben dedi bu ülkedeki Amerikan doları üzerinden Amerika'ya sadık veya Amerika hükümetinin de desteklediği ülkelerin şey, şirketlerin paralarını çekeceğim dedi. Bu ortaya çıkınca yani örnek veriyorum Türkiye'den para almak kursun para çekilecek. İngiltere diyor ki Ford'a kapat kardeşim gel diyor. Ne kadar nakdin varsa kapat gel diyor. Veya Bodo'fona diyor ki kapat arkadaşım sat şirketi Cık, veya şu kadar nakdin mi var. Gönder bana kardeşim diyor. Bu ortaya çıkar çıkmaz Çin ve Rusya sermaye çıkışına üst tavan koydular. Üst tavan konunca yani siz 50 bin dolardan 70 bin dolardan daha fazla parayı bir ayda çıkaramayacak noktaya kaldığınızda elinizdeki mal otomatik olarak kalıyor. Çünkü bankacılık sistemi izin vermiyor. İş nereye döndü? Bitcoin'im. Ben çünkü... Amerika'ya gittiğimde bir, birkaç bankayla oturup konuştuğumda hani Bitcoin ben 300 dolarlardayken muhtemelen sizden çok daha önce ben e, Bitcoin'e tanıştım. Bir arkadaşımız ziyaret'e gittim. E, aynı zamanda da çocuğu da olmuştu. E, annesiyle kız karısını getirecekti daha sonra. Orada akademik çalışmalar yapıyordu. Şimdi İstanbul'da bir üniversitede öğretim üyesi aynı zamanda. Beni gezdiriyordu. E, Wall Street'te bir bankaya gittik biz. E, dedi ki. Ben dedim bitcoin almak istiyorum dedim. Bir tane bitcoin alacağım dedim. 300 dolarda o zaman. Kız dedi ki biz dedi bitcoin satmıyoruz dedi. Dedim ki ya dedim hani bankadan alabileceğim bir şeyi nasıl satmıyorsunuz dedim. Çok bana karışık bir takım prosedüleri anlattı. Muhtemelen o da hakim değildi. Ee, hani kulaktan yani, kulağa yani. öyle kalsın dedim. Hani kimsenin hakim olmadığı bir şeydi. Fakat şöyle bir şey oldu. Ee, Amerika dikkat edin e, bitcoin... 1200 dolarla 6000 dolarlık dalgalanmasının büyük kısmını Çin teyası açıldıktan sonra yapmaya başladı. Kimdilerde biraz daha gün içinde spike'lara falan başlıyor. Bir işte Bollinger yapmaya çalışıyor. Bir 11.000 yapıp 1800'e, 1300'e gelip bir daha yapmaya falan çalışıyor gün içerisinde. Çünkü bende de bilgisayarımda açık bir Bitcoin uygulaması var. iCoin ticker. Yani sizler çok daha iyi bilirsiniz. Yani ben sürekli göz orada. Ee, arka tarafta Genelde şöyle bir hareket oldu, Amerika'ya taşımak isteyen insanlar Bitcoin'e yüklendiler. Ellerindeki, ellerindeki paranın tamamını Bitcoin'e yükleyip, cüzdanlara koyup Amerika'ya getirip, Çin aslında fiyatı yukarı çıkartıp Bitcoin'i realize ettiler. Biraz da arka tarafta e, hani mikro emirler vardır. E, hatta Sörle beraber bir yazışmamıza da, Squantile'e yazışmamıza ve e, birbirimizi takip etmemize de vesile olmuştu. Yani yaklaşık bir hafta önce bir orderla e, fiyatını alsa nasıl yükseldiğine dair bir flog vardı. Kısa flog. O order ne yazık ki e, hisse senetli de yapılıyor. Viop'ta da yapılıyor. Arka tarafta. E, paraları çıkartlar ve bir şekilde para Amerika'ya geri döndü. Ha, dönebilen döndü. Dönemeyen hala kaldı ama Bitcoin tabii dünyanın reddedemeyeceği de bir gerçek. E, hem servet transferinde kullanılıyor. Sizin az önce bahsettiğiniz gibi. Hem arka tarafta e, yeni dünyanın, yeni düzenin, yeni finansal sistemin bir e, satın alma gücü veya bir e, piyasa ürünü olarak da kendisine yer buluyor. Şu an Bitcoin'in en büyük özelliği birden fazla amaç içinde, birden fazla cenahın, hatta iki düşman tarafın bile kullandığı bir ürün oldu. İşin en güzel tarafı bu. E, dolayısıyla önümüzdeki dönemde de dijital, aslında dijital para dediğimiz zaman şu an ben hani, e, Markette alışveriş yaptığımda, temassız işlem yaptığım zaman da dijital para kullanıyorum. Yani Near Field Communication diye NFC var hani bakıldığında. NFC denilen bir teknoloji var. İşte cep liralar var. E, dolayısıyla da aslında hani kredi kartının sanallaştırılması var. Dijital parayı aslında bakarsanız farklı alanlarda kullanıyoruz ama uluslararası ticarette doları replace edebilecek bir ürün anlamında dijital para el olacak. Bitcoin, o, o Bitcoin olur mu, olmaz mı derseniz de e, ben birkaç, e, onun da tweetini atmıştım. Hatta biz Şubat ayına falan söyle karşılıklı böyle Bitcoin'le ilgili bir takım şeyler paylaşmıştık, veriler paylaşmıştık. Blockchain adını verdiğimiz hani bir yazılım sistemi var, sizler çok daha vakıfsınız. E, tüm dünya Blockchain yazılımı ile ilgili olarak IBM'le anlaşılması konusunda mütabakattı. Vardı. Önümüzdeki dönemde bankacılık anlamında blockchain işlemleri için e, IBM firması tek patron ol, olacak. Dolayısıyla da hani e, finansal sistemde şi, kullanan şirket sayısı artık blockchain destekli dijital paralar artmaya devam ettikçe e, hepsi belli bir yerde kendine ait anlam bulacak. Ama işin detayında bu biraz evrildikçe kendi kaderini belli edecek olan ve ...geleceğini tayin edecek olan bir para birimi olduğu için Bitcoin biraz daha şanslı... Niye deyip olursanız en çok kullanılan, en çok bilinen, en çok fiyatı artan... ...ve en popüler para birimi şu an o. Biraz da kağıt selpakla e, yani kağıt mendille selpak gibi oldu. Kripto para deyince hepimiz artık Bitcoin biliyoruz ama... ...onlarca Bitcoin yani onlarca kripto para var. Yani dolayısıyla da arka tarafta... Ee, mesela şu an 11.718 gözüküyor bendeki rakam, ikidir 12.000'i 12 deniyor, üçüncü denemede 12.000'in üstünde kalırsa artık 15-18 bandına mı gider? Yoksa geriye mi gelir bilmiyorum hani bakıldığında. Sizdeki rakamlar şu an nedir bilmiyorum. Ben Amerika'daki bir sistemi kullanıyorum. Şu an Amerika'da 11.718 diyor. Siz ne görüyorsunuz şu an arkadaşlar? Şu an bende 11.734 hemen hemen aynı o zaman aynı marketplace'la fiyatlanıyoruz. Dolayısıyla hani önümüzde er veya geç yatsıyamayacağı bir e, kripto para gerçeği var. Ama tabii ki gönlümüzden geçen de bir değerli paraya da e, bağlı oluyor olması. Gözüken de 1970 öncesi düzgün bir ekonomiye geçerken de bu olacak ama altın biraz daha düşecek arkadaşlar ki hala... Daha yeteri kadar yeni dünyanın finans sisteminde altın toplamamış ülkeler var. Herkes birbirine izin verdiği kadar da arka tarafta e, altın toplamasını sağlayacaklar. Şu an Çin yeteri kadar toplamış durumda değil, biraz daha Çin toplayacak. E, mesela enteresan bir haber söyleyeyim size. Malezya Hava Yolları'na ait uçak düştü, hatırlıyor musunuz? İki senede üç tane uçak üst üste düştü. Arkadaş, niye Malezy Hava Yolları düşüyor? niye Kore'ye, niye Cathay Pacific düşmüyor? Niye Japan Airlines düşmüyor da? Niye Malezya yolları düştü? En son iflas ettirdiler. Hatta bir tane web sitesinde 3. kaybolan hava yollarının 3. uçak Amerika'nın bir deniz üstünde kapalı bir hangarda tutulduğu ve düşen uçaktaki bir locunun cep telefonu CIL'inin az da olsa bir kere de olsa kazadan 20 gün sonra alındığı iddia edildi. Yalanlanmadı da böyle kaldı. Sebebi şu. Malezya... Neyse uzak doğu altın ticaretinde çok ciddi bir köprüdür. Benim de aklıma şu geliyor. Ya acaba e, birileri Malezya üzerinde kim altın topluyorsa sana arkadaş ben bu altını toplatmam. Nereye düşüreceksem de ben karar veririm. Okyanusun dibinde benim alacağım zamanı beklenmiyor mi diyor acaba? Dolayısıyla hani bakıldığında e, altın gerçekten çok enteresan bir emtia. Herkesin çok rahat miktarı az olduğu için rahatlıkla izleyebildiği ve Arka planda çok büyük. Sabrının döküldüğü bir şey önemli. Bir, bir para birimi. Şimdi daha fazla da sizin zamanınız almayayım. Saat 12. çeyrek geçiyor. Ee, biraz da hani dolar TL e, biraz altın nereye gidecek noktasında da ben bilgi vereyim. Veya önce bir sorular alayım şu ana kadar. Hani ısrarla ve sabırla beni dinleyen çok insan oldu. Çok teşekkür ederim önceki ayırdığınız zaman için. Ee, umarım sabrınızı çok fazla da e, suizm ayetmemişsinizdir. Estağfurullah ben hocam. Çok bilgilendiriciydi. Soru yandım. Akışınızı da bölmek istemedim. Konuşmaya başladığınızın en başında eski zamanlarda altın kullanmaya başladığında oradan sonra ülkelerin bir paraya, altın karşılığı paraya geçişi oldu ya. Evet. Çok eski zamanlarda. Doğru. O zaman altın karşılığı ülkelerin paralarının birbiriyle ticarette ilişkisi nasıl oldu? Çünkü altına çevirmeden ticaret yaptığını varsayıyorum. Şöyle Erken ülkelerin enflasyonları var, farklı dinamikleri var. Mesela enteresan bir bilgi verip, 600 senelik Osmanlı İmparatorluğu döneminin ilk 400 senesinde %0 enflasyon vardı. Sebebi şuydu, piyasayı düzenleyen devletçi bir yapı olduğu için ve herkesin tabii kapitalizmin, ürünlerin, pazarlamanın, dünyanın böyle gelişmediğinden dolayı hani iki hırka, iki lokma bir hırka misali. İnsanlar biraz daha farklı şeylerin peşinde gidiyorlardı ve e, emperyal bir devletti Osmanlı. Emperyal bir devlet olduğu için fetihlerle beraber e, elde etmiş olduğu fetih gelirleri de büyüyen nüfusu besliyordu ve bunu bir stabilize ediyorlardı. Ve dikkat edin hep Osmanlı bütçesi fazla veriyordu. Sonra sömürgecilik, uzak gemi kaptancılığı ve gemi teknolojisi arttıkça bu işi önce Vikingler, sonrasında İspanyollar Amerika ve Küçük ile beraber de 1530'lardan sonra da İngilizler ve Amerikalılar biraz daha Amerika'yı keşfetmekle beraber de yavaş yavaş Osmanlı'nın elinden aldılar. 1535'te ilk apetisyonlardan sonra 1600'lere kadar bu iş böyle geldi. 1600'ün sonunda Lale Lalev'ine kadar bir fethet dönemi ve sonrasında bu güç aslına bakarsanız emperyalizmin yeni liderleri, liderleri İngiltere Amerika liderliğindeki batı güçlerine geçti. Günün sonunda şunu asla unutmayın arkadaşlar. Dünyadaki kavga, e, ne din kavgası, ne mezhep kavgası, dünyadaki kavga parayı kontrol etme kavgası. İdeolojilere baktığınızda komünizmde olsa, kapitalizmde olsa, maksizm olsa, günün sonunda kapitali koruyan veya kapitali kontrol etmek adına arka tarafta e, yapılan bir takım ideolojiler. Ha, elbette insan hakları, insanın milli, manevi duyguları, ee, insan hak ve hürriyetlerinin korunması anlamında sakın yanlış anlaşılmasın yani in, yaratılanların en şereflisiyiz hani bakıldığında e, bunu söyleyecek bir şey yok ama bunun üstündeki ideolojiler yani temelde arka tarafta sermayenin kontrolü veya sermayenin farklı yere gönderilmesi için yapılan olaylar. Yani komünizm zamanında 70 sene komünizm vardı ee, Polik Büro bütün e, 220 milyonluk Rusya'nın kaderini belirliyordu niye abi yani ben Gelsen sen işçi olmadan iş, madende, ben geleyim politik büro üyesi olayım, hani niye senin üç tane mi kulağın var, hani bunu da söyleyemiyordun, hani o zaman da Mother Russia'da da ne kadar bahsediyorsun, ayrı konu, yani Living the American Dream dediğinde neden Amerika'daki zencilerin yüzde otuzun hapishanede olduğunu, neden İslami Türkiye'nin en düşük gelir alındığında, <gülüyor> evangelistlerin en yüksek gelir kazanan e, beyaza kalır olduğunda biri bana anlatsın. Hani para ırkına göre gitmiyor yani sonuçta birileri yönetiyor. Dolayısıyla bu iş aslında ekonomik kavgası, paranın kavgası. Üstad, güzel bir soru geldi az önce. Ankoyal e, arkadaştan şey demiş, e, altın kontrolünün e, London Gold Exchange'ten e, Shanghai Gold Exchange'e kayması nasıl etki yapar? Diye bir etki soru. Etki yapmaz ikisinin de sahibi aynı. HSBC, Hong Kong Singapore Banking Corporation roşitlerindir. City Bank Rothschild'lerindir. Dolayısıyla sağ cep, sol cep olayı. Hiçbir şey değişmez çünkü Waterloo savaşından sonra, Rothschild'lerin Londra borsasını ele geçirmesinden sonra, o gün bugündür Rothschild hanedanı hala daha Londra borsasındaki şirketlerin ve hisselerin ciddi miktarda sahibidir. İkinci bir ürün JP Morgan'dır. Ee, Morganlar da Edison'la beraber zamanında Tesla'nın hakkını yiyerek, amiyane tabirle, Rakıfeller'le beraber de kurulan ikinci imparatorluğu kuran kur, kurucu babalardır. Benim zaman şey zamanki... Buyurun. Batırlı savaşı, e, bu savaşı kaybediyoruz diye Londra'ya atıyla gidiyor, aynen. bütün hisseleri aynen. topluyor sonra aslında savaşı kazandıkları ortaya çıkıyor değil mi? O olay. Aynen, aynen. Ee, benim bir tezim vardı Üstad Sürekli. Ee, Buyurun. Şey... Yahudi sermayesi bin nevi e, Asya kayıyor, ondan dolayı gelecek Asya'dadır. Ben bunu her değil. zaman, Kesinlikle. her zaman, her zaman söylüyorum. Hatta ben Çin üzerine, yani geleceğin Çin olmasına binaya çok fazla bastırıyorum. Lakin e, Çin'den farklı ülkelerde e, sürekli imaj çiziliyor. İşte Çin aslında öyle değil falan. İşte Çin'in dünyayı hükmetme gibi bir hiçbir vizyonu olmadı gibi çeşitli sorular geliyor. Yani, yani bunlar... şöyle söyleyeyim size, e, tarih boyunca dünyanın anasını ağlatan akımlara bakacak olursanız, hani Hunlardan tutun, Moğollardan tutun, bir tek e, Büyük İskender Makedondu, Makedonya'nın güneşi derlerdi. E, büyük İskender'den sonra bir ondan öncesinde bir Sümerler vardır, bir Mısırlılar vardır. Ama onun dışında hep doğudan gelmiştir başımıza ne gelmiştir. Aynen e, öyle. Akımlar, tabimler göçü, büyük e, işgaller, büyük yıkımlar. Yani dünyada İskenderiye kütüphanesinin yıkılmasından tutun da e, Mabin'in asma bahçelerinin yıkılmasına varıncaya kadar hep ne gelmişse de o tarafından gelmiştir. doğrusun Hani bir de sizden çünkü, duymak istedim açıkçası çünkü, ondan sordum. Anladım üstadım. Yani çünkü insan gücü orada bir. ikincisi, bakın e, biz Çinlileri genelde pirinç yiyen e, takılan iki, iki tane donatleri takılan sandalette abiler diye düşünüyoruz. Bu Cidano'da çok büyük yanılgıdır. Dünyada kağıt icat eden, dünyada barutu, pusulayı icat eden ilk millettir. Ve enteresan bir şey söyleyeyim. Dünyada Dünya'da kağıt parayı insan hayatına sokan ilk millet Çinlilerdir. Dolayısıyla bu işler, yani daha evveli 45 edilmemişken, Binkane'de anına ait banknotlar Çin piyasasında işlerim görüyordu. O yüzden hani, e, bu iş öyle kolay bir iş değil yani Çinliler sadece 1960-70 dönemindeki yapılanmayı biraz daha gecikmeli olarak hayata geçirdikleri için yeteri kadar yakalkamadılar ama 2000'de zaten Çin dünyanın başına bela olacağını kendisinin lehine konan bütün ama bütün ambargoların kaldırılıp bütün sınırların kaldırılıp her şeyi ihraç etmesine izin verilmesiyle gösterdi zaten. Bu arada Üstad az önce AliExpress'ten bahsetmiştiniz. Ben de bir e, anekdot geçeyim. Aras Kargo ile anlaşma sağlandı geçenlerde AliExpress üzerinden. Öyle mi? Çin, aynen. Çin'den Türkiye'ye gelecek tüm e, kargolar AliExpress üzerinden gelecek. E, ya 3 gün ya 5 gün lazım. 5 lira ücret farklılığıyla birlikte 3 ila 5 gün arasında Türkiye'ye ulaşması planlanıyor. Normalde ortalama 2 haftadır. Yani... E, wow. USB-C veya diğer firmalar ile 50-60 dolar ödenerekten bu süre bir hafta, beş gün bir hafta üzerine taşınıyordu. Aras Kargo bunu daha da kısa süreli hale getirdi. Üç ila beş güne düşürdü şimdi tam yanlış olmasın. Lakin ben yani siz de çok tuttuk. Hani ben şahsım adına söylüyorum. Yalnız ben şunu sormak istiyorum Üstad. Şimdi Çin çok büyük bir pazar. Aynı zamanda ucuz da bir pazar. Yarın öbür gün bu İpek yolunun açılmasıyla birlikte devletlere ne gibi zararlar verecek? Devletler bunların önlemini alıyor mu? Yani normalde alıyorlar çeşitli vergilendirme yoluyla ama ben bir de eksası var mı diye sizden öğrenmek isterim. Yani yarın öbür gün e, her zaman işte e, İslam medeniyetinde bahsedilir Gecüc Mecüc diye. İşte derler ya bu adamlar gelecek bir anda çıkacaklar ondan sonra dünyanın tüm düzenini bozacaklar gibisinden. Hani ben e, şunu sormak istiyorum. Yarın öbür gün İtalya'da örneğini veriyorum. Satılan bir telefon, bir iPhone diyelim ki 1000 dolar üzerindeyken Çin daha kaliteli bir cihazı 100 dolar, 200 dolar ya da 300 dolara sattığı zaman bu ülkelere ne gibi zararlar olacak? Bu ülkeler bunları atlatabilecekler mi? Hani kısaca da bundan bahsedebilir misiniz? Tabii ki. Şimdi şöyle bir şey söyleyeyim. Ee, öncelikle çok güzel bir noktaya parmak bastınız. Şunu söyleyeyim. iPhone aslında dünyanın... Ee, en büyük pazar yeri. Dikkat edin iPhone 6'dan sonra bunu daha da net hissettirmeye başladı. Artık büyük GSM e, üreticisi firmalar artık cihaz satmanın derdinde değiller. Artık firmalar e, Apple sonra içerik sağlayan dükkan olma derdindeler. Yani aslında hepsi alanlarını kiralamış büyük fuar alanlarını kiralamaklar. Herkes gelip e, layıkıyla rakamlarını koyduktan sonra veya güvenlik ayarlarını koyduktan sonra gelsinler ben de işlem yapsınlar noktasındadır. Dolayısıyla iPhone 6, 7, 8 arasında X arasında çok atlan deve büyük bir fark yokken herkes ne yapıyor? Gidip şey noktasına geliyor. Apple Store'dan dükkan alın. Dük Apple Store'dan e, ürün alma noktasına geliyor. E, Android Market de keza aynı şekilde. Dolayısıyla zaten hem yani, Xiaomi'den tutun da HTC'ye kadar Huawei'ye kadar zaten Çinliler Türkiye'de olsun, birçok yerde olsun ciddi manada e, şey olur e, hani bu iş olur noktasına getirdiler. E, hala daha Çin'de e, en çok kullanılan cihazlar ZTE. Bunu asla unutmayın. Hem milliyetçi olmalarından dolayı hem de arka tarafta şeyden dolayı hani ürün hakikaten iyi bir ürün ve insanların önceliği orada çünkü şimdi Türkiye'de şöyle bir şey var Türkiye'de elektronik cihazı sahip olmak sosyal statü göstergesi yani bir, bir yere gidip masaya bıraktığında vay kardeşim iPhone 8 aldım aldın dediklerinde aslında şu mesajı veriyorsun ben bir teknolojiyi takip ediyorum iki para bende üç ben alırım arkadaş noktasında herkesin kendisini iyi hissettirdiği bir şey Türkiye'de Avrupa'da çok öyle bir şey yok. Dolayısıyla hani adam eee biriktirde kullanıyor. iPhone'da kullanıyor. Kim sadece tepesinde fener var. Alo alo diyor. Hani bu noktada yani olayı herkes farklı konumlu. Kim hocam? hocam ben tespit hocam, edemedim sizi. Hocam. Siz. Alo. Kim var burada <gülüyor> arkadaşlar? Kim müdahale <izah> ettik? <gülüyor> Geçen ben yayındayken biri de arkadan konuşuyordu ya altı maltı ne saçmalıyor bu diye. <gülüyor> yine aynı vakayla <gülüyor> şu anda. <gülüyor> Alo. Baktım yine... hocam. Ben ya ses susmuşken yine tamam, gelmeyi başladı. Işte ee, neyse ama insan saatte yarım oldu. Tam bir buçuk saat oldu arkadaşlar. Biraz da kabahat bende. Onu da konuyu açtı. Ee, kusura bakma. Hani herkes uyusuda bırakmak istemiyorum. İsterseniz bunun ikinci kısmını yapalım. Hani e, biraz Bu daha böyle olur ya. Çok başarılıydı. Yani, yani soru-cevap olur. Hani e, <gülüyor> öncelikle teker teşekkür edeyim. E, hani sörzündün bendeki yeri çok ayrıdır. E, çok farklı bir diyalogumuz, çok farklı bir e, dostluğumuz var. Eyvallah e, işte şey abla. Hani e, dedim hani siz söyledikten sonra zaten hani e, ne diyorsanız hani, akan sular durur. Zaten Square Ench da da hani burada tanıştık ama kısa zamanda hem dünya bakış açımız hem de iletişimimiz anlamında da güzel bir işe yakaladık. Herkesin işi aslında ben ona da çok teşekkür ediyorum ev sahipliği için. Katılan herkese, dinleyen herkese de çok ama çok teşekkür ederim. Şimdi evet dolar tl'den biraz bahsetsek mi hocam? Doğru haklısınız Burak Bey, bu saate kadar bekleyip de. Kapanışta para kazandıralım dedik. <gülüyor> dolar tl'den bahsetmezsek ayıp olur doğru söylüyorsunuz. Ee, şimdi arkadaşlar şunu söyleyeyim. Ben uzun vadede dolar TL'de düşüş bekliyorum. Yani ben e, Allah ömür verirse görebilirsek o günleri ben 3.5-3.40 bandını ben tek yer düşünüyorum. Fakat şöyle bir şey var. Tüm dünyada şimdi fed faizleri artmaya başladı. Fed faizi fiyatlanmaya başladı. E, arka tarafta şey e, Amerikan 10 yıllıkları artmaya başladı. Genelde Türk dursu ile Amerikan 10 yıllık bir birle Yani hiçbir şeyi bilmeyeyim. Bilmeyin. Açın. 10 yıllık Treasury Yield diye geçer. On T T Samsung Yozgat. 10 TSE diye geçer. Bir yıllık grafiğini alın. Dolar TL'nin <gülüyor> bir yıllık grafiğini alın. Oturtun. İstisnai ülke bazında veya Amerika bazında bir şey olmadığı takdirde büyütesinde birbirinin aynısıdır. Dolayısıyla Dolar TL'de de böyle bir şey bekliyoruz. Çünkü e, borsamız belli bir yere geldi. Yıl sonu geldi. Herkes mal boşaltacak. Herkes karının peşinde. E, dolar dolar<td>da biraz yükseliş olacak. Düşüşü ben ben 3.75 bekliyordum. Herkes şahittir. Yani yazı yıldan yazıyordum sürekli. Hatta bugün de bir tane tweet'imi alındı. Yani şunu asla unutmayın. Kural bir bir seviyeyi herkes söylüyorsa o seviyeye asla gelmez. Bunu hiç unutmayın. Ya İnsanlar bu devirde şunu asla unutmayın. Yani siz şu an Bitcoin'i kazan, mine ediyorsunuz veya trade ediyorsunuz. Para kazanıyorsunuz, değil mi? Herkes ekmeğini peşinde. Burada havuz çok geniş. Herkes yükselsin istiyor. Orada da para limitli. Para limitli olduğu için de kazananın tek kişi olması veya belli bir fon olması lazım. Dolayısıyla da herkesi geçtiği sene olduğu gibi 3.94 TL'ne bindirdiler. Herkes 3.94'ten maliyetlendi. Ondan sonra 4 gelecek, 4.20 geleceklerken bir baktık 3.39'a kadar geldi. 3.98'e geldi. Hatta biz Sörle'e orada Twitter'da, Twitter'da yazışıyorduk. Dedim 398 500 geçilmesi lazım önce dedim. Hani bak dikkat et 4 deneyince. Ee, çünkü herkese köküne kadar yine dolar aldırdılar. Pat dedi tekrar bunu yaptı. Teknik bir hareketti. Bunu asla ona tutmayayım. Hani bir şey değişmiş değil şu an. Bunun yapılması gerekiyordu. Teknik olarak da şu an 3.84 ile kapattık, şu an e, Yeni Zelanda'da 3.84-3.00'da aşağı, e, aşağı yukarı 3.80-3.82 bandına kadar payı var. Şunu asla unutmayın, 3.63'ün altına düşmedikçe dolar düştü diyemeyiz. İlk kritik seviye 3.80, lütfen yazın. 3.80'dir, 3.80'e kadar korkmayın. E, hani Forex yapan arkadaşlar var mı burada? Yani ben bunu anlatıyorum ama. Hani genelde bıraktık fore... hocam bıraktık. Bitcoin'e geçince Forex'i bıraktık ya. Anladım. Yani Forex'ci yoksa çok bu seviyeler çok önemli değil ama özetle ben Dolar-TL'de e, yılın ilk 2,5-3 ayı için pozitifim. Onu söyleyeyim size. E, hani takipte kalalım. Ben elimden geldiği kadar yazı yazıyorum. Hani buradan artık dön, dönmeye başlar gibilerinden. E, orta vadede. 3.80... Gideceği yeri söyleyeyim size. Şu an taş çatlasının 4.10'a kadar yolu var. Yani e, bilemediniz 4.20. Üstü yok. Çünkü e, zaten %15 faizimiz var arkadaşlar. Hesap makinesi olan varsa bir hesaplayabilir mi Yuvarlak hesap. 4x1.15 dediğiniz zaman 4.60'a geliyor. Yani adam gelip de dolar çıkacak mı, inecek mi, indir kaldır yapıp uğraşacağına 4 liradan doları TL'ye bozuk da faize koyduğunda 4.60'a geliyor. 4.60'a geldikten sonra zaten yani sen düşünseniz hani 1 Ocak itibariyle 4 liradan dolar bozdunuz, 10, %15 faize yatırdınız, doğru mu? Geldi mi ise sene sonunda 4.60'a? senin sonuna kadar dolar 4 4.60 olup olmayacağının garantisi var mı? 4.60'tan bahsediyorum bu arada, unutmayın, 4.60. Yok, doğru mu? Ama faizin garantisi var mı? Var, şimdi biz Faize dünya görüşlerimiz itibariyle Türkiye'de biraz herkes mesafede davranıyor. Avrupalı'nın öyle bir derdi olmadığı için. Arkadaş diyor ben Türkiye'yi zaten geberteceğim kadar geberttim TL'yi. Şu an gelişmekte olan piyasalara bakın. Emerging market diye geçer. Emerging market currencies diye arattığınızda yıl başından beri veya emerging market currency performance diye bakın. Güney Afrika, Mısır, Brezilya, Rusya, Türkiye'yi koy, koyduğunuz zaman Türk parası zaten %10 hala daha geride, yani 3.84 çarpı 0.9 dediğinizde Türk lirası anca anca gelişmekte olan dünya paralarıyla aynı miktarda TL ile dayak yemiş durumundan kalıyor. Dolayısıyla hani bizimkisi fazla satıldı. Benim şahsiyle ben Türk vatan, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşıyım, benim paramın bu kadar satılması benim ağrıma geliyor, ben duygusal bir adamım bu konuda. Bana batıyor arkadaş, yani Dünya'da ülkem yok gidip başkasını satsınlar, niye Türkiye'yi satıyorlar diye ben duygusal yaklaşırım ama tabi işin Temel ve teknik anlamında da gidecek rakamlar varsa da yine elimden geldiğinde de söylemeye çalışıyorum. O yüzden dolar TL'de e, şu an geniş bant bakın. Şu an geniş bant baktığınızda e, 3.44 20 bandındayız arkadaşlar. 3.44 80 kuruşluk bir pay var. Şu an bu 80 kuruşluk payın pivotu neresidir? 3.80'dir. Şu an pivot'tayız. Yani bir bu kadar daha gider veya buradan aşağıya gelir. Tam ortalardayız. Dolayısıyla da hani e, enseyi karartmayın ama e, özellikle bizim Mart ve Nisan ayında hazinenin yüklü miktarda dolar dış borç ödemesi var. O zamana kadar biraz zor zamanlar olabilir. E, Aralık-Ocak döneminde biraz e, Türkiye'den çok fazla fonlar görevleri ve tanımları gereği geçici bir sürede olsa yurt dışına para transfer edecekleri için doları biraz yukarı çıkartabilir. Amerikan FED faizleri var. Bunun getireceği de bir şey var. Yarın merkez bankasının faiz kararı söz konusu. Ayın 14'ünde de Fed'in faiz kararı var. Onlardan sonra Aralık ayı, Ocak başı gibi de yavaş yavaş hedef belli olacak. Ben 20 Eylül civarında bir dolar Fed'i, dolar flotu hazırlamıştım. Dolar TL flot diye yazarsanız bulursunuz. Benim sene sonu beklentim 380-390 bandı arasıydı. Şu an o civarlardayız, Bu civarında kapatır diye tahmin ediyorum. Şunu asla unutmayın, Türkiye'de doların yükselmesi kimseyi mutlu etmez. Biz, ihracatçımız kazanıyor diye sevinen bir grup e, aklını yitirmiş arkadaşımız var. Türkiye'deki ihrac edilen malların %70'i ithal ediliyor. Benim girdi maliyetim artıyor. Dolayısıyla da Avrupa'da buna izin vermez. Türkiye'deki ithal ihracatın %70'i Avrupa'ya yapılıyor. Adamların bizden satın aldıkları malların maliyeti yükseliyor. Yani siz 100 liraya bir mal yaptırırken 120 liraya yaptırmak ister misiniz? İstemezsiniz. kime saçacaksınız? Çünkü Hugo Boss'sun sen. İzmir'de Hugo Boss'un mağazası vardır. Fabrika yolunda. Pardon. Havalimanı yolunda fabrikası var. Türkiye'de gömlek yaptırıyor değil mi? Okey, süper. Türkiye'de gömlek yaptırıyor ama boyayı Amerikan Doları alıyorsunuz. İpliği Amerikan Doları alıyorsunuz. Kumaş Vietnam'dan geliyor veya uzak doğudan geliyor. O da dolarla. E, Hugo Boss'un Türkiye'den almış olduğu maliyet yükseliyor. E, Euro bölgesinde de Arka tarafta zaten Euro gideceği kadar yükledikti. Dolayısıyla da arka tarafta problem var. Dolayısıyla da kalkıp da hiç kimse de çok da fazla gitmesini istemez. Şimdi Dolar-TL'deki şu an kısa vadeli beklentim dikkat etmeniz gereken seviyeleri söyleyeyim. 388 500 geçerse 390-392, 394-398-500 buralara dikkat etmenizi söylerim. E, arka tarafta 3.84 geçilirse aşağıya yönelirse 3.84'ün altında 3.82 500, 3.80 kritik eşik, e, 3.78 200 ve 3.75 var bu aralarda. Altın fiyatına gelecek olursam gram altın, e, memo muhtemelen Mehmet Bey diye tanım ediyorum. Mehmet Bey gram altın dünyanın en zor işlerinden bir tanesidir. Çünkü gram altın dediğiniz zaman e, e, 31 gramı 1265 dolar olan bir emtia var. bunu dolar TL üzerinden hesaplıyor olmanız gerekiyor. Bana soracak olursanız 160 gram, 160 TL'ler, 165 TL'ler bu işin dibi, yani tepesiydi. Buradan biraz daha geriye gelebilir ama grama bakarken hem dolar TL'ye bakmanız gerekiyor, hem altın dolara bakmanız gerekiyor. Dolayısıyla burada gram TL'deki noktadık nokta ne biliyor musunuz? Dolarınızın maliyeti kaç? Yani kaçtan dolar aldınız? Eğer sen 3.30 ken dolar aldıysan şu an senin maliyetin çok daha düşük. Bir de arkadaşlar şu var. Şunu asla unutmayın bakın. Hedefimiz öncelikle biz de çok yazışırız bu konuda. Öncelikle para kazanmak değil kazandığımızı kaybetmemek. Bu dünyada fırsat bitmez. Bugün olmaz yarın. Mesela ben bugün bitcoin'i kaçırdım. Acaba şimdi bana e, Squash ne tavsiye edecek de ben gideyim hafta sonu bir tane bit wallet açtırayım gibiyim, para satın alayım. Fırsat biter mi? Squench'i sen söyle. Asla bitmez hocam. Zaten evet. biz ders veriyoruz yani, kurs veriyoruz ücretsiz bir şekilde. Nasıl para kaybetmezsin diye. Aynen. Yani dolayısıyla para, amaç burada para kaybetmemek. Para mutlaka kazanılır. Elinizde sarmaya oldukça fırsat gelir zaten. Endişeniz olmasın. Dolayısıyla da e, birincisi elinizdeki parayı kaybetmemeniz gerekiyor. Do gram altın derken de şunu asla unutmayın arkadaşlar, gram altın soruyorlar bana, dolar soruyorlar, e, altın soruyorlar. Bir, hedefiniz ne? Hedefiniz ne? Yani bana bir rakam sorarken kafanızdan şu soruyu sorun. Abi ben elimde benim on bin TL'm var, bir sene bu paraya hiç dokunmayacağım. Benim hedefim bu paranın en azından enflasyon karşısında değerini koruması. Bakın bu bir hedef. Yani sen diyorsun ki ben bir sene sonra 17.500 lira para elde etmek istiyorum derdini Bir bu. İkincisi hocam işte üç ay sonra ben doları satacağım şu an dolardayım. Satayım mı satmayayım mı? Ben demek ki doları kaçtan aldım. İkincisi bu. Üçüncüsü dersiniz ki ben satıp ev alacağım. Usulca derim ki parametre değişiyor. Evi nereden alacağım? Kaç metrekare alacağım? Niye ev alıyorsun? 222 ay kuralı var mı? Gibi gibi onlarca soru var. Dolayısıyla yapmanız gereken şey bir vadenle iki bana dolar soruyorsun ya borcum mu var? TL'den dolara geçip de yatırım mı yapacaksın? Ve bu yatırım yaparken dolar 384'ten tane dolar alırken hedefin doların nereye gelmesi? O vadenin sonunda. Bak bakalım gözün kesiyor mu kesmiyor mu? Dolayısıyla da para kazanırken veya yatırım yaparken de bu mantalitede olduğunuzda işin bakış açısı, işin ilerleyiş şekli daha farklı oluyor. Yani ben şu an birkaç seviye daha söyleyeyim. Mesela altın. Ben altında Allah mani vermezse 1180'i göreceğim. Ben de alay eden var, DM'den yazan var. Hepsini ekran görüntülerini aldım. 1180'e geldiğim zaman da onları ben de tweet atacağım zaten. Arkadaşlar size doların ve altının selamı var diye. Ben altında son bir düşüş bekliyorum. Çünkü yeni para sistemine geçilirken Yeteri kadar altın toplamamış olan ülkeler var. Dolayısıyla da arka tarafta Curious e, Rookie ev almanıza gerek yok. 222 aylık kirasından fazla bir eve para veriyorsanız parayı sokağa atıyorsunuz. Haberiniz olsun. Evin fiyatı 400 bin TL ise ve eve siz eğer 2000 lira kira veriyorsanız 444 bin verebilirsiniz. 500 bin verebilirsiniz. Prim yapacak derseniz 600 bin verebilirsiniz ama 1500 lira ve kiraya oturduğunuz bir evde 700 bin lira para vermeyin. Mantık bu. Aradaki fark sizin cebinizden geri gelmesi garip, garanti olmayan bir şekilde çıkıyor. Altın konusuna gelince ben altın düşüş bekliyorum. Geçtiğimiz haftadan beri yazdım. 1279'du kırıldı 75, 63'e kadar geldik bugün. Hafif tepkili kapattı 1265'te. 1258'lere kadar verme düşüş bekliyorum. Bu şekilde haftayı kapatır. 1258'lerden sonra 1243, 1220'ye kadar altı boş. Sonrasında 1180. 1180'lere geldiğimiz zaman nereye gideceğiz derseniz de Amerikan oyuluklarına bakacağız. Fed'in faiz arttırıp arttırmadığı Aralık ayında bakacağız. 2018 için Fed'in kaç defa faiz arttırmasının piyasalar tarafından fiyatlandığına bakacağız ve dünyadaki faize bakacağız. Altının en büyük düşmanı faizdir arkadaşlar. Faiz sıfır olduğu zaman altın fırlar. Faiz arttı onda altıncı gelir çünkü altının normal yerde durduğunda bir geri getir yani bir getirisi yoktur. Dolayısıyla da faiz gözünüz 2 yıllık, 5 yıllık ve 10 yıllık Amerikan hazine tahvillerinde olsun. <gülüyor> Bu rakamlar yukarı doğru gidiyorsa ki hazine tahvillerinde de söyleyeyim en çok 10 yıllıklardır. 10 yıllıklarda da 2.6'ya dikkat edin. 2.46-2.6 bandında 2.6'yı kırarsa 2.80'e kadar gider. 2.80'i geçilirse de 3.10'dan önce de durmaz ona gelen bir, birisi de bana şunu anlatsın. 3.10'a gelmiş olan dolar bazında 10 yıllık bir tahvil gördüğünüzde piyasada altın kaçta olur? Onun da hesabını yapabilirsiniz. Şu an için benim anlatacaklarım bu kadar. Ee, başka bir gündem olduğu zaman veya başka bir konu olur. Önceden e, soru cevap yapalım. E, gündem belirleyip arzu ettiğiniz konularda da elinden geldiği kadar arkadaşlar şey yapabilirim. Saat 1 saat 40 dakika olmuş eva eyvah. eyvah. Bir 10 dakika da sadece sizin sorularınızı cevaplayacağım arkadaşlar. Bu saate kadar beklediniz. Hepinizin zamanını aldım. Data kullandınız, uygusuz kaldınız. Hakkınızı helal edin. E, yorduysak kusura bakmayın. Şimdi ben sorular alayım. Hocam ben hemen bir ekleme yapıyorum. Ee, Buyurun. Böyle arkadaşlarım. Biz çok teşekkür ederiz bir kere. Siz hakkınızı helal edin. Gerçekten bizi bilgilendirdiniz. Şey çok memnun olduk. Bir arada bir size anlatalım hocam. Bitcoin'i, blockchain'i. Çok isterim. Yani dijital paralar ve sanal paralar neler? Bu farklılığı en azından. Biz de sizi belki bir farkındalık yaratabiliriz en azından. Size. Memnuniyetle çünkü bana da çok soruyorlar. Yani Bitcoin alalım mı, Bitcoin mi, altın mı diye. Ben ısrarla ikisinin farklı şeyler olduğunu, ikisinin birbirinden bağımsız şeyler olmadığını ama ikisinin birbirinden de çok aynı olmadığını, dünyalar farklı ama dünyanın evildiği yer itibariyle de biri olmadan da birisinin olmayacağını anlatmaya çalışıyorum ama tabi bu konuda bilgim sınırlı. Yani sizin yanınızda bildiğiniz cahilim. Hani Dolayısıyla da hani e, arka ya. tarafta bir şey söylemek yani çok güzel ama ben dinlemek isterim. İsterseniz de dolu dolu olması için e, bana DM'den lütfen şeyin linkini gönderin. Hani e, okunabilecek akademik makaleler, bu işi anlatan, blockchain mantı nasıl mesela örnek ben bitcoin almak istiyorum bitcoin nereden alayım en en ucuz bitcoin nerede Türkiye'deki ile şey arasında fark var e, Amerika'daki fiyat arasında fark var nereden alayım e, BTC Türkiye'den mi alayım Hollanda'daki yerden mi alayım Kraken'den mi alayım gibi gibi hani sizin biraz da kullanıcı deneyiminiz art, e, artık e, ideal noktaya gelmiş olan triliklerden tutun da hani bu işin mantığına sayıda mine etsek mi daha iyi bir S9 mu alalım, pardon S3 mu alalım, N9 mu alalım, Bitcoin mi mine edelim, <gülüyor> Bitcoin mi mine edelim, Asus P109 mu getirelim, 400 dolar pahalı mıdır, 200 dolar mıdır? Hocam pek tamlamadan operating... gerek yok aslında yani. Ya estağfurullah, estağfurullah yani işte operating sıcaklık 60 derece, ben bunu Sivas'ta mı kurayım, İstanbul'da mı kurayım, bunu nasıl yapayım? Hani Çünkü e, hani bunun detayları önemli. Hani Bunların tamamına hakim olmadan bir saatten sonra anlamsız. Siz bana dersiniz 5 megabit yeterlidir. Ben derim ki 5 megabit tam hani e, asenkron mu olsun, senkron mu olsun? Data koptuğunda cüzdan sıfırlanıyor mu, sıfırlanmıyor mu falan. Hani, e, hani, Bundan önemli, bunları sizden duymak isterim yani. Aynen hocam. Mining kurma ama. Tek, tek kelimeyle <gülüyor> bütün soruları mining ile ilgili silif atabilirsin. Öyle mi? Mining, mining eskisi gibi karlı bir işlem değil şu anda. 3.000 dolar seviyesindeyken e, 4 veya 5 tane e, Antminer S9'la 2.300 dolarlık e, işlemci maliyetiyle 9.1 ay civarında kendisini amorte ediyordu. Dayit e, koyun 9.2 ay civarlarında. E, ama hani şey tabii şey artıyor. Hani işlememe e, eşle, işlemi artıyor. Elektrik Türkiye'de çok pahalı. Hanelerde 0.47 TL, kilowatt saati. Yani bunlar da bu içiyorlar yani 68 Cadillac gibi 1372 watt saatte işlemcinin yaydığı şey var yani çektiği elektrik var. Buna ne güç dayanır ne şeye dayanır. Hani e, elektriğin ucuz olduğu yerlerde organizasyon sanayi bölge e, oraya gideceksin, rek kuracaksın, orada her zaman e, uplink var mı yok mu vesaire vesaire. Zor yani. Zor. Sizden öğrenmem gerekiyor. Daha sarsıcı bir şey söyleyeyim hocam. S9'dan bahsettiğiniz Litecoin farmlamaktan. Mesela D3 var bir de Dash farmlıyor. Dash'in fiyatını pik yaptığı dönemde tabii bu ürünleri ASIC mining cihazlarını dağıtmadılar. Bu tekerleşmiş bir piyasa dünyada. Üreten Çin'de Bitmain adında bir firma var. Dağıtmıyor. Kendi istediği coini o da işte Bitcoin'in belki de bir fetret dönemine neden olacak. Bitcoin Cash adında bir coin'in farmlanmasını sağlıyorlar. Hmm. Yani return of investment 6 saatte. Tek cihazda. Şaka yapıyorsunuz. Çok ciddiyim. 6 Yani saat. o D3'ün pick yaptığı zamanlar. Dragon Mind daha çıkmadı bu arada. Birisi Dragon Var yazdı ama Şubat ya da Mart ayında çıkacak. Ya yani bu mining cihazlarını üreten tek firma dünyada şu anda. Yani İstanbul'da yani düşünün altını kazan tek kişi var dünya üzerinde. Tek firma. Ve bir kişi tarafından yönet yönetiliyor. İşte biz de bunları duymak isteriz sizden, hani, e, hani biz size bir, bir şeyler aktarmaya çalışırız, siz de bize aktarırsınız. Çünkü günümüz sonra, veya dijital paracılarla altıncıların yolu şu an paralel gidiyor. Hani birisi E5, birisi yan yol ama er veya geç bu iş aynı şeride gelecek, aynı noktaya gelecek. O yüzden de hani iki tarafın birbirini anlıyor. Olması, çünkü sen günün sonunda bir gün altın almak zorunda kalacaksın. Ben bir gün bir yerde örnek veriyorum bitcoin almak zorunda kalacağım. Ee, bu bilgilerin doğru zamanda ve de doğru bilayla transfer ediliyor olması da iki tarafın minimum maliyetle ve minimum ROI ile e, bu geçişe katılmasına vesile olacağı için de maksimum fayda sağlarız. Karşılıklı her taraf veya her, mesela şu an kaç kişi var? 140 kişi, 142 kişi online. Bir tanesi Allah razı olsun dese yeter, hani günün sonunda bilgimizi bir şekilde ve zekatını vermek zorundayız. Hani o yüzden de çok büyük hani benim şahsen büyük bir beklentim yok. Sakın yanlış anlaşılmasın hani sizlerden. Ama bilgi alındıktan sonra da paylaşılması da bence bir saatten sonra farz yani. Bunu paylaşmazsak da bu sefer mezara götürmenin anlamı yok. Hocam 3 geldi bir de ben Allah razı olsun diyeyim. Şimdiden çıkardasın bekletti. 5 oldu. Eyvallah. Eyvallah. <gülüyor> Eyvallah. Şimdi kısa cevap bir soru cevap yapalım. Arkadaşım. Ben bu arada şeyi yazayım size. Twitter'da beni bulmak isteyen arkadaşlar için. Şöyle yazayım. Beni buradan bulabilirsiniz arkadaşlar. Kral Julian. Bir şey diyeceğim. Orası Gram Hill miydi yoksa Grant Hill miydi? En başta. G. Hill'di. Ben ya, hayalimde hep iki, iki tane ismi takımışım. Gram Hill veya Grant Hill. G-Hill. Aynen. Ee, sor, ee, soru sorun soru, soru, var. Var var. Benim sorum var. Hemen sorayım. Ee, yakın bir zamanda biliyorsun şey e, Bitcoin vadeli işlemler başlayacak New York borsasında veya diğer yerlerde de. Dünyanın en büyük fonlama yapan yerlerinde. E, atıyorum mesela bizim garanti emeklilik gidip oradan e, Bitcoin e, fonu alabilir mi? SPK'ya bağlı. Bunu SPK yapmak... izin vermediği için alamayacak değil mi? Tabii. Aklınızda olsun Türkiye'de bankacılık ciddi miktarda e, ve çok çok iyi koşullarda regüle edilir. Dolayısıyla BDDK ve SPK mevzuatında e, onaylanmayan ve kamuoyu aydınlatma platformunda... E, yayınlanmayan hiçbir şey yatırım fonları yapmaz. Dolayısıyla siz bu sektörde firmaların herhangi birisini takip etmenize gerek yok. Sizin e, kamu aydınlatma platformu, BDDK'nın haber sitesi veya Twitter'da Garanti Emeklilik, Garanti Fon, Garanti Yatırım Bankacılığı gibi firmaları takip etmeniz yeterli olacak. Çünkü bunlar bu işin ticaretini yapacağı için de kendi işlerinde bir rekabet olacak. Kendi işlerindeki bu rekabetten dolayı da ilk buna başvurup, ilk alıp, ilk de satan adam da olmak isteyecekler. Bunlar da bu işin ticaretindeler. Dolayısıyla da, e, onlar da duyurmak için, ellerinden geleni yapacağı için Twitter'da bunun çok önemli bir mecra. Dolayısıyla da, e, onları takip ediyor olman yeterli olacaktır. Bireysel emeklilik için ne deriz? Curious Rookie. Şunu söyleyeyim. E, hadi bu konuya da girelim. Şimdi, Türk insanı bireysel emeklilikten ne anladığına önemli ne anladığı önemli Biz bireysel emeklilik için konuşuyor arkadaşlar ee, Biz bireysel emekliliği para verelim verelim verelim 10 ee, sene sonra da bir ev alalım noktasında e, bakıyoruz fakat konuşu bireysel emekliliğin aslında amacı tasarruftur yani sizi ami tabibile çok gıdıklamayacak ee, e, her ay 100-200 kenara atacağınız ve daha sonra da e, sizin belirleyeceğiniz miktar koşulda ve belli bir zaman sonrasında da kenara para atacağınız bir şey noktasıdır. Hem Türkiye'de bireysel emeklilik nedir? Mesela Almanya'da em bireysel emeklilik fonları battı. E, niye battı derseniz de e, Türkiye'de %7 civarında işletme sermayesi alıyorlar. Size %15 kazandırıyorlar. %30 civarında para, parayı boncaya koyup e, para zıplıyor ve iş bin haftadan sonra da herkes için karlı hale geliyor. Fakat bizim tarafta yayın mı gitti? Almanya'da, Sesletti. mesela Almanya'da e, alianz battı. Hani 2000 kaç senesiydi? Afazamı unutmuyorsan 2007 senesiydi galiba. E, çünkü para borsada gitmiyor, faiz bir şey işlemiyor. Yani mesela ben faiz konumdayım, bir milyon TL para topladım. Ha, faizler, biliyorsunuz hani bu resesyon zamanında eksi faizler vardı ya, parayı bankalarda halk tutmasın, sağa sola harcasın. E, hani helikopter benden bahsetmiştik size. Devletin para verip, millete para verip, e, bankalar harcılığıyla harcamanın artması için ...paranın faize durmaması gerekiyordu. Eksi faizler vardı hatırlarsanız. Konuşmamın ilk başında anlatmıştım. E, dolayısıyla da, o dönemde de bu adamlar da parayı ticarette başka bir yerde harcamaları veya... ...büyütmeleri de mümkün olmadığı için arka tarafta bu adamlar da batmıştı. Türkiye'de hala da bizim tarafta faizler yüksek olduğu için emeklilik fonu geliyor. Parayı devlet tahviline yapıyor. iki yıllık yüzde on beşi alıyor. Yüzde yedi işletme sermayesini çıkartıyor. Geri kalan yüzde yedi de size dağıtıyor. Dolayısıyla da emeklilik, yatırım veysel emeklilik dediğiniz zaman nedir derseniz de bana soracak olursanız yılda altı defa değiştirebilirsiniz. iki ayda bir sepet değiştirme hakkınız var. Ben sizin olsam mutlaka sepetin bir kısmı altınla ilgili bir şey olur. Bir fon olur. Başka soru? Başkası, Soru yoksa, e, alttaki bankalara güveniyor musunuz? Valla. Aynen. <gülüyor> e, şimdi bankalardan daha ziyade, şimdi bankadaki bir paranızın e, bankanın pa, bankadaki paranızın eli konulabilmesi için Allah korusun ya sizin bir suça karışmış olmanız gerekiyor, ya da devletin bankadaki paraları el koyması gerekiyor. Zaten bankadaki paraları el koyuyorsa zaten emin olun hakikaten yani çok daha büyük bir şey vardır. Üstad özür dilerim, bölüyorum ama Buyurun. bu 29 buhranı sonrasında Amerika'da bu altınlara falan el koyma durumu vardı. Hatırlıyor musun? Hatırlarsın. Yani, bir savaş döneminde miydi? Tam hatırlayamadım. Amerika Birleşik Devletleri insanların... Seferber. Türkiye'de seferberlik zamanında kamulaştırma yapılır. Şimdi yani... şundan korkuyor arkadaşlar, ee, malum hani e, siyasi konjektürde işte bu yeni gelen, açıkça söylemek gerekirse referandum sonrası e, başkan olacak kişinin elinde çok fazla yetki bulunmasından dolayı vatandaş şunu tediriyor. Yani hani ben banka kasasına koydum ya da e, bankada herhangi bir yere koydum <gülüyor> ya da örnek veriyorum altın hesabı aldım ben e, yarın öbür gün Hani bir şekilde bu e, elden el konulabilir mi? İşte ben paramı kaybedebilir miyim? Vatandaş bundan dolayı çok korkuyor. Şimdi bundan korkuyor. dolayı zaten genelde soruyorlar yani. Bize hani altını alıp ne yapacağız? Banka, e, banka hesabıyla banka kasası farklı şeyler. Banka hesabına devlet herhangi bir gerekçeyle müdahale etse bile ki bu uluslararası piyasada Türkiye'nin e, finans alanındaki güvenilini yerli eder yani ben bir Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları zaten devlet benim bankamdaki paraya el koyuyorsa ya düşman e, hududu geçmiştir ya da biz bir yere doğru giriyoruzdur zaten. O zaman zaten savaş ekonomisidir, mutfağındaki ekmek kadar zenginsindir. Yani o zaman başka bir şeylerin hayatta kalması için, devletin ayakta kalması için, bayrağın ayakta kalması için uğraşırız. O zaman evi de alabilir benim devlet, hiç, hiç sorun değil. Ama bir tüm dünyayı sarsacak bir ekonomik buhrandan kaynaklanan bir şeyden diyorsanız da, bankalardaki kasalar özel mülkiyet kanununa tabi olduğu için devlet el koyamaz. Bankadaki kasanızı saklayabilirsiniz. En uygun altına banka dediğimiz zaman da e, Kona, e, zaten hani bankalar hemen hemen birbirine yakın fiyatlarda fiziki altın veriyorlar. Çok sorun olmayacaktır sizin için diye tahmin ediyorum. Peki Üstad'ım ben arkadaşlar adına bir soru daha sorayım. E, şimdi sizin Merkez Bankası ee, hükümete ait olmaz, otomat. Sir, pardon. Merkez İstanbul. Bankası devletindir. Kaybolmuştur, istedim Eee şunu soracağım ben. Ee, şimdi arkadaşlar genelde bana şey soruyorlar. İşte altını nasıl alalım? Altını nereden alacağım? Altını nasıl altın olduğunu anlayacağım? İşte ısırayım mı, Sürteyim mi taşa ne bileyim ya da altın aldım nerede saklayacağım? Hani bunların bun, bunları soruyorlar şimdi. Ee, ben genel olarak Bilen bilir yani. Ya altın kasasında saklamayı, şey özür dilerim banka kasasında, kiralık kasalarda saklamayı veyahut da hani çok güvenli bir yerim vardır gerçekten. Hani hırsızın girebileceği bir yer değildir. Orada saklanmasını ve altın alımında da eldeki mevduata göre işte e, külçe alım ama külçede gram külçe. Yani 5-10 gram işte çok fazla 100 bin 200 bin liralardan bahsediyorsak 10 gram, 20 işte 50 gramlık, 100'er gramlık hani bu şekilde alımları tavsiye ediyorum. Sizin ekstradan bir tavsiyeniz olur mu yani hani bunların dışında şöyle bir şey yapabilirsiniz gibisinden? Yani e, Üstad şöyle söyleyeyim e, siz zaten doğrusunuz en güzel şekilde en baştan söylemişsiniz. Ben genelde nasıl yapardım hani? Örnek veriyorum. Bir kül altın alacağım. Bu bir kilo altının bir kere Türkiye'de altın konusunda dünya adı olan firmalar var. Yani Arbaş var, Altınbaş var, e, Altın Rafinerisi var, İstanbul Altın Rafinerisi diye geçer, Darphane var. E, fiziki altın alacaksanız ama mücevherattan bahsetmiyorum yanlış anlaşılmasın. Fiziki altın alacaksanız sertifikasyonlu olmasına tüm dünya tarafından kabul edilen bu Söylemiş olduğu firmalar, zaten hani İstanbul Altın Rafinerisi'nde baktığınızda internetten Google adınızda bulabilirsiniz. Ee, bu firmaların sertifikasyonların çerçevesinde damgalı külçe altına aldığınızda dünyanın her yerinde aynı şekilde paraya çevirebilirsiniz. Bu işin birinci boyutu. İşin ikinci boyutuna geldiğiniz zaman da kaç gram dediğiniz zaman da hani yumurtaları aynı sepete koymamak adına veya tüm servetinizi tek bir fiziki şeye koymamak adına hani... Örnek, ben bir küre alacak olsam, 500 gramlık bir kül alırım, 100 gramlık üç tane kült alırım, 20 gramlık on tane kült alırım, birer gram birer gram şeklinde de veya beş onluk şeklinde de alırım. Hani hep kötüyü düşünmeyin ya, bu, yani bu devlet bu millet çok kötü günlerden geçti ama her şeyde kötü olacak diye bir şey yok. Yani bir günde kız kardeşiniz evlenir, yakın arkadaşınız evmedir, altın takacaksınızdır. Düşük maliyetle almış olduğunuz gram altın. takın. Valla artık el gitmiyor üstad. Yani eskiden bir gram altın hani 100-120 lirayken hatta 80-90 lira olduğu zamanlarda insanlar takabiliyordu. Artık 160 lira olunca insanlar takamıyorlar. Direkt 50 lira takmak ya da ya, yarım gram ne bileyim daha mantıklı yani gelir artık insanlar. Hani o konuda da bir şey diyemeyiz ama hani gram altına gidemeyeceğimiz yerler de vardır. Ee, e, dolayısıyla de arka tarafta e, Erbiyagel geç altına bir şekilde takılır. En kötü Hani biz tak basakla hanım tarafı veya çoluk çoluk balak takacak er veya geç. Onu biz harcayamıyorsak da onları harcayacak yani. Yok yani 3.84 altına ilerlemeyi az önce söyledim. 3.82'ye kadar 3.80'e kadar payı var. 3.78-5.00 kritik nokta. Ama e, yani 3.60'lar gelmedikçe ve kalıcı olmadıkça yön yukarı. Bunu söyleyeyim. Ben biraz daha yukarı gideceğini tahmin ediyorum dolarım. Yani ben teknik çalışmamda 4.02-4.06'yı görüyorum hani Allah bile tabii ne olacağını da, hani teknik böyle devam ederse, e, faizleri vesaire üstte koyduğumuzda, bir şekilde biraz daha gidecek yolu var ama, çok da kötümser değilim. Bakın, Türk parasını biz şimdi, aynı havuzun içindeki balıklı olarak tek bir şeye bakıyoruz ama, dünya çok da iyi değil. Yani, inanın bana, hani, e, müsaade zamanınızı da CNN, BBC seyredin, dersiniz ki arkadaş, bizim, Hakikaten ülke Flash TV gibiymiş. Yani diğerlerine baktığınız zaman onlar Stephen King'in korku romanları gibi çünkü. Onların ekonomileri vesaireleri daha da fazla e, sıkıntı veriyor. E, tabii savaş senaryoları vesaireler de söz konusu. Dolayısıyla biz, biz her şeye rağmen hani ülkeyi kararttıyoruz arkadaşlar. Ben, ben ülkeme inanıyorum. Yani tokat diyeceğiz. Ekonomik anlamda biraz yapmamız gereken şeyleri yeteri kadar yaptık, yapmadık onları var. Biraz dayak yiyeceğimiz söz konusu. ...finansal anlamda sakın yanlış anlamayın... için de söylüyorum... ...ama hani ben ülkemdeki potansiyele inanıyorum... ...ve İpek yolunda Türkiye olmazsa... ...dünyanın bir anlamı yok... ...bu ülkeye bu ülkenin dostu kadar... ...düşmanı da muhtaç... söylüyorum... ...hocam dolar yükselirken altının düşmesi olabilir mi? Yani, Sayın Maestro... ...bakın önce şu söyleyeyim... Gerard 8 ...görebilir yani diyorsunuz... ...bakın kesinlikle görebilir diyorum... Bir telefonun süreçimi açık arkadaşlar. Benim gördüğüm teknik anlamda ve şu anki anlamda giderse gidebileceğim seviyeler ama bunlar kesin değildir. Yani gaybı anlatabiliriz kimse bilmez. Zaten her şeyi biliyor olsam burada olmam. Yani bakıldığında daha farklı bir yerde olurum arkadaşlar. Bu teknik anlamda e, bir şeyler olursa gelilebilecek seviyelerin gösterildiği noktalardır dört sıfır iki, dört sıfır altı, dört on şeklinde gözüküyor. Ama yarın öbür gün sabah öyle bir şey olur ki onları üç altmış beşli de görebiliriz yani. Ama normal şartlarda bu böyle devam eder. Yani mevcut koşullar altında veya normal şartlar altında derlerdir. Biz ders çalışırken, yirmi beş derece oda sıcaklığı, bir atmosfer oda basıncı bir Eee dolar normalde düşerken evet altında dolar ters koronadır. O işte arka tarafta ikisi aşağı doğru inerken de biri aşağı doğru inerken birisi yukarı doğru çıkar. İkisinin de aynı zamanda yukarı yukarı zamanlar da vardır. Savaş anında, kriz anında kimisi panikten altına alır, kimisi panikten dolar alır. O yüzden ikisi birlikte de gidebilir arkadaşlar. Dolarda alım seviyemiz neler? Dolarda alım seviyelerim benim. Yani dediğim gibi e, e, hedefiniz ne? Doları niye alıyorsun? Önce ona bakman lazım. Niye alıyorsun abicim doları? Eğer seneye bu zaman %15'ten fazla getireceğini düşünüyorsan doları al derim ben sana. %15 faiz veriyorsun şu an çünkü. Her zaman tepet yapmakta fayda var. Biraz dolar, biraz altın, biraz TL alırsınız. Para kazanmasanız da para kaybetmezsiniz. Evet başka sorusu olan var mı arkadaşlar? Altın satışında zarar olmayan tür, evet. Doları kaçtan aldığınıza bağlı arkadaşlar. Doları 340'ten aldıysanız, şu an cayır cayır altın satabilirsiniz. Doları 390'dan alıp gidip bir de onu altın 1290 dolardayken altın aldıysanız, hem dolar 390'dan geldi 380'e, hem dolar geldi, hem altın geldi 1290'dan 1260'a duble zarar. Konuşmanın başında anlattım, gram altın maliyeti yapmak her baba harcı değildir. O yüzden siz olabildiği kadar ucuz dolar almaya çalışın. Gram altına gidecekseniz. Başka soru var mı arkadaşlar? Saat 1.02 oldu. Tam 2 saat oldu. Artık benim de boğazlarım yavaş yavaş. Dolar yerine <gülüyor> Çin Yuan'ı altın. Çin Yuan'ı hangi altın? Bim bim mi? Lokal mi? Bu soru biraz eksik. Başka soru? G, yani USD, GBP. Ben e, poundun gideceğini düşünüyorum. Ben 1.50'leri tekrar görürüz diye tahmin ediyorum. E, zaten yakın zamanda bir band değiştirdi. 1.35 hatta onun tweetini de attım ben. Yeni tweetini, yeni bandınız hayırlı olsun. 1.35, 1.38 bandı diye bugün biraz geri geldi ama orta vadede, hemen demiyorum. Orta vadede ben e, GBP, USD'nin konuşmamın ortalarını hatırlayın. Dolar TL'nin globalde biraz kaybedeceğini düşünüyorum ben. Çünkü e, bu yeni sistemden dolayı dolayısıyla da GBP tarafında da bir 1.40 1.45 1.50'ler görülecektir. 2018 son için tahminler 4.70. Siz ne dersiniz? yani 4 liradan %15 faize koyan herkes 4.70'i görüyor zaten. İmkansız değil ama kur 4.70'e gider mi? Soru işareti. Bence o kadar gitmez. Başka soru. Arkadaşlar yok hocamı daha fazla yormayalım ama ikinci round Kapalım bence. Yani eğer memnun kaldıysanız sani. E, hocam e, biz doyamadık. E, arkadaşlar da doyamadı diye düşünüyorum. Ne olsunlar şimdi, herkes basit olmayın. Hocam çok Sizin değerli müsait bir. Sizinle bugün haberleşelim hocam. Çok değerli bir. Memnuniyetlendik devamını da isteriz. Memnuniyetle önümüz kış. Herkes çok fazla evde olacaktır. Hani biraz daha böyle e, hafta içi veya işte cumartesi veya pazar günü akşam sabah. Şöyle yapabiliriz arkadaşlar. Hani elimden geldiği kadar maksimum fayda olması için de önden bir anket yaparız. Ee, en çok hangi saat diliminde insanların katılmasını istiyorlarsa soru cevap için. Zaten kaydediyorsanız sorun yok. Ge ee, dönüp herkes izleyebilir. Ama şey tarafında, e, hani soru cevap kısmı için de istiyorsanız önden bir anket yaparız. Hangi konu konuşulsun? Sonra da hangi saatte konuşulsun? Ona göre de ideal zamanı olabildiği kadar şey yaparız, paylaşırız. Çok teşekkür ederiz hocam. Ağzınıza sağlık. Rica ederim. Ben soru teşekkür ediyorum. Soru sayesinde oldu. Soru görmesem veya şey olmazsa sizleri tanımayacaktım. Estağfurullah. E, sizleri tanımasam e, bu noktada burada olmayacaktık. Herkes sağ olsun. Herkes kendine iyi baksın. E, aklına takılan bir şey olursa sabah namazından sonra yine geliriz. Last time'da bir Ya Ben o saatte kalkamam. Allah affetsin ama biliyorum yani. iyi geceler olsun kendinizi iyi bakın. Şunu asla unutmayın. Devir, para kazanma diye değil. Önce elimizdeki parayı tutalım. Ee, ve lütfen ama lütfen hani ülkenizden ümidi kesmeyin ya. Yani dayak yiyeceğiz, hamama giren terler. Ee, biraz tembel bir <gülüyor> sağ tarafta. Hani bakıldığında yapılması gereken <gülüyor> ama. Yani ülkeye güvenin ya. Başka... Zaten tarihte Türkler hiçbir zaman göçebe olmamıştır arkadaşlar. Birbirimizin gözünü on 15 yani dolayısıyla da başka ülkemiz yok. O yüzden Ami e tabirle oturalım oturacağımız yerde de ülkenin kıymetini bilirim Vallahi başka ülkelerde hani ben gittim çok ülke gezdim. inanın bana. Yani dört kıtayı 20'den fazla ülke gördüm. Ee, gerçekten buradaki hava hiçbir yerde yok yani. O yüzden kıymetini bilin. Ve Nalizane tavsiye benim babam rahmetli oldu. Ee, anneniz babanız hayattaysa en büyük zengininiz odur. Bitcoin'i de altını da hepsi de bir yerden sonra anlamını yitiriyor yani. O yüzden sevdikleriniz varsa ayakta yayın gittikten sonra benim adıma gidin bir ellerini öpün, bir sarılın iyi ki varsınız iyi ki hayattasınız diyin. Kafayı vurun yatın arkadaşlar en büyük zenginsizsiniz. Kendinize iyi bakın. Ben müsaadenizi isteyeyim. İyi geceler hocam teşekkür ederiz tekrardan. Görüşmek üzere. Ben de müsaade isteyeyim arkadaşlar izledim. Görüşürüz sor. Eyvallah. Şöyle yani müsait işte, konuşalım sizinle. Tamamdır Tamamdır görüşmek üzere eyvallah. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Sağ olun teşekkür ederiz. Allah razı olsun.